burada bizde e Allah diye anlatabiliriz kasa günümüzde o hataları yapmamamız için anlatıyor bir olayda alim fesna vermiş ee, bunun birçok olayını verebiliriz de örnek namaz mesela askerlik meselesi ben alimin birine uydum hüküm satan Allah katında birdir Allah katında hiç olmaz imkansız Allah katında bir olan bir hüküm var iki tane fetva var Hı. İki fetva da Bu alim dedi ki küfür Bu alim dedi ki küfür değil Allah katında hüküm O olay küfür Ben bu halime tabi oldum Hı. Niye? Naslar vardı, çelişkiler vardı Ben bu alime tabi oldum Hı. Ben ebedi cehennemlik oldum <gülüyor> Bu da bir ecir aldı bu olayı bir kafamda toparlayamadım da. Bu olay evet. bu olay böyle değil çünkü şöyle evet. dediğimiz yandan. Ondan sonra müşteriden alacağı icra açıklanmışlar. Bir usul kalmamış. Katil <gülüyor> hamalların olduğu yerde usul olmaz delaleti hem kat'i olan hem de subutu katil olan naslarda iştihat olmaz. İştihat ancak ya bir konuda iki delil vardır. Zahiri birbirine zıt görünüyordur. Alimlerin biri bir tarafa iştihad eder, öbürü bir öbürü öbür tarafa iştihad eder. Ya bu şekilde olur. Veyahut da mevzu hakkında hiç delil yoktur. Taraflardan biri şeriatın umumi bir nasına yapışır, öbürü ise şeriatın umumi bir nassına yapışır. İştihad bu şekilde olur. Yani Allah Azze ve Celle, içki haramdır dedikten sonra, adamın biri çıkar, hayır içki helaldir derse, bunu içen fasık kendisi bir ecir almaz. Ne seviyesinde olursa olsun. İştihadın yapılabileceği alanlar, İslam zaten belirlenmiştir. Yani bugün mesela diyelim ki askerlik. Askerliğe biri küfür diyor, öbürü hayır küfür olmaz diyor. Böyle bir şey olamaz. Çünkü askerliğin bir deliline bakmamız lazım. Askerlik niye? Küfür diyen niye küfür diyor? Küfür değil diyen niye küfür? Diyor. Eğer delaleti ve subutu kat'i olan naslarsa, naslar ile bunun küfür oluşu sabit olmuşsa hiçbir alimin zaten iştihad etmeye yetkisi yoktur. Böyle bir alanda iştihad bile başlı başına küfürdür. Yani bir insan sübutu ve delaleti kat'i olan bir nassın üzerinde iştihad etmeye kalkarsa bu ihtiyat faaliyeti bile küfürdür. En fazla bakarız ona sona ulaşmış mı, ulaşmamış mı hele bir de nasrı kesinleştikten sonra zaten bu sahibini küfre götürür. İhtiyat nasıl olabilir? Şu şekilde olabilir? Hepimizin bildiği mesela bir hadis-i şerif var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Yahudilerle savaşa çıktığı zaman sahabesine diyor ki hiç kimse beni Kureyza'ya yetişmeden ikindi namazını kılmasın. Hiç kimse beni Kureyza'ya yetişmeden ikindi namazını kılmasın. Bir grup sahabe diyor ki Resulullah'ın burada kastı acele edin idi. Yoksa hiç Allah'ın Resulü vakit geçmesine rağmen namazı ertelettirir mi? Böyle bir şey düşünülebilir mi? diyorlar. Biz namazı kılarız diyorlar. Bir grup sahabe de diyorlar ki Allah Resulü namazı yetişmeden kılmayın diyorsa kaç senere geçerse geçsin biz namazı kılmayız oraya yetişmeden iki tarafta peygamber aleyhissalatü vesselam'a geliyorlar bir grup diyor ki biz namazı kıldık bir grup diyor ki biz kılmadık peygamber aleyhissalatü vesselam tebessüm ediyor niye çünkü nas üzerinde iştihad edilmeye müsait bir nas iki tarafa da gerçekten çekilebilecek iki tarafa da uygun olan bir nas iki sahabe de yanlış yapmıyor işte burada isabet eden iki tane alıyor isabet etmeyen sahabeler ise diyelim ki bir tane icir alıyorlar Lakin Resulullah aleyhissalatü vesselam iki grubu da ihtiyatları üzerine ikrar ediyor. Lakin sizin dediğiniz gibi meselelerde Nasr'ın sıbutu da delaleti de sıbutundan kastımız Nasr'ın bize ulaşma yolu. Yani Kur'an ve mütevatir olan hadisler. Delaleti kat'iden kastımız yani bizim bu ayetten bu çıkar demiş olduğumuz hükme ayetin lafızları açık ve kat'i bir şekilde delalet edecek. Böyle bir Nasr'ın olduğu yerde zaten iştihadın olması veya iştihad edilmesi söz konusu olamaz. Bir de şunu söyleyeyim inşallah bir şey küfür fiiliyse bir şey eğer küfürse bu şeriatta sabit olmuşsa bunu yapan adam kafirdir. Birinin iştihadına mı uymuş? Birinin işte ee, cehaleti mi varmış? Tevhidi mi varmış? Falan, bunlar bizi bağlamaz. Çünkü Allah azze ve celle her fiili o fiili yapan insanın üzerine kamu etmiştir. Eğer bir fiil küfürse bir insan da bu küfürü yapıyorsa bu insanın ismi kafirdir. Ancak nedir hepimizin bildiği gibi ikrah veya hata söz konusu olur. Yani adam şu peçeteyi yere atmak ister. Peçetenin içinde Kur'an vardır mesela. Adamın haberi yoktur. Yere atar. içinden Kur'an çıkar. Hatayen Kur'an'ı atmış olur. O normalde kastı peçeteyi atmaktı. Bu tip bir durumda ancak küfür hükmü sahibine verilmez. Bunun dışında zaten ne alimin sözüyle ne alimin iştihabıyla vesaire yapılması insanı kurtarmaz hep <Gülüyor> evet hocam cevabı <gülüyor> Olayın cahiliyle hükmün cahili. Sonra azabı dedik. Tamam. Peçeteyi aldık attık. Tamam. vardı bu olayın geldi. Evet. Yani Norman'da peçetenin içinde Kur'an olduğunu bilmiyor. Olay tamam. cahili. Hükmün cahili var. Kur'an'ı yere atmanın küfür olduğunu bilmiyor. Tamam. Güzel. Yani bu iki da aynı kafayı mı bulacağız? Yoksa Hayır. Evet. Ayırdık ya zaten. He. İslam'da cehalet iki kısımdır. Bir, insanın hükmün cahili olmasıdır. İki, insanın vakıanın cahili olmasıdır. Hükmün mesela örnek üzerinden gidelim inşallah. Diyelim ki şunu yere atmak küfür olsun. Bir fiil olarak ele alalım bunu. Şunu yere atmak küfür. Bir adam bunu yere atsa, biz bu adama desek ki sen bunu niye yere attın? Adam diyelim bize dese ki ben bunu yere atmanın yani bir şey... Ne var ki yani ben bunu yere atmışım ne olmuş ki mesela dese bu adam Allah'ın bu konu hakkındaki hükmünün cahili olduğu için bu adama küfürle hükmediniz. Ancak ya yeni İslam dinine girmiştir veyahut da Müslümanların olmadığı, kitap ve sünnetin olmadığı bir beldede İslam olmuştur. Gerçekten bilmemesi makuldür. Yani çünkü yeni İslam'a girmiş, gider girmez tüm her şeyi bilmesi e, düşünülemez. Bu müstesna veyahut da adama bildiği ki sen peçeteyi yere atmanın küfür olduğunu bilmiyor musun adam dedi ki bu peçete değil ki bu ekmek mesela adam bunu ekmek diye biliyor. yani normalde peçete yere atmanın küfür olduğunu biliyor lakin elinde tuttuğu şeyin ekmek olduğunu zannediyor mesela bu ikincisi ise vakaanın cahilidir ondan ötürü bu adam tekfir edilmez yani mesela diyelim bir adam duvara doğru secde ediyor duvarın arkasında veya bir perde var perdenin arkasında put var diyelim mesela bir adama dedi ki sen puta secde ediyorsun farkında değil misin Adam dedi ki puta secde etmekte ne var ki? Ben puta secde etmişim ne olacak? Yani bu kafirdir. Çünkü Allah'tan başkasına ibadet edilmemesini bilmiyor. Lakin adam dedi ki yo bak ben işte mesela bende körlük var. Ben görmüyorum ki ben Allah'a secde ediyorum. Dedi. Baktık gerçekten adam kör mesela. o da perdenin arkasını görmemiş. Ya ben hiç o perdenin arkasına geçmedim. Veya işte ben burada niye ibadet edildiğini bilmiyorum. Ben Allah'a ibadet ediyorum. Derse bu adam da vaka'nın cahilidir. Bu adam mazurdur lakin kendisine hatırlatıldıktan sonra devam ederse tabi bu da artık olayı bir fiil kasten işlemiş insan hükmündedir <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi hocam bakanın e, ve olayın cahiline almadım e, bir adam dedi tağudu dam veriyim ama tağudu tekbir etmeyeni tekbir edemem derse tamam Tavutu Tağut. Tavuttan bereyim Tavuttan beriyim, beriyim. Şahs olarak Tayyip'ten beriyim Tamam <gülüyor> Veyahut da partiden beriyim Tamam Ama Ben Bunları e, Tekfir etmeyenlerden Beri değilim dedi Bunları tekfir etmeyenlerden Evet Beri değilim dedi evet. Yani beriden katsın tekfir etmek değil mi? Evet Yani bunları tekfir etmeyenleri tekfir ya etmiyorum dedi Tekfir, etmiyorum tekfir diyor. etmeyenleri tekfir etmiyorum yani, Tamam Tavutu Tavuttan beriyim diyor Tamam tamam biz bu adama bu adamı... so sormamız lazım sen bunları tekfir etmeyenleri niye tekfir etmiyorsun bu soruyu sormamız lazım öyle mi evet. bu adama diyelim sorduk bize nasıl bir cevap verdi dedi ki ben ben dedi bunları e ehmeli şer olarak yani komünistler geleceğine İslamcılar gelsin diye bak baktığım için seslenmiyorum dedi tekfir etmiyorum dedi tamam güzel Peki bu adam kafir olur mu sana göre? Sana göre kafir olur. Olur. Niye olur? Çünkü tağutu e, Allah'ın açık olarak saletmiş olduğu bir ayete e, muhalefet ediyor. Muhalefet ediyor. Peki bunun delili var mı? Böyle bir durumda insanın kafir olacağına dair. Mesela sen şimdi diyelim ki bak önce şunu dedin ama oradan geleceğiz olaya. Dedin ki bu adamın kendisi tavuttan beri. Evet. Öyle mi? Bu adam Müslüman. Yani bu eşittir temel olarak konuşuyoruz. Bu adam normalde Müslüman. Öyle mi? Normalde bu problemini bilmediğin ana kadar bu adama Müslüman diyorsun. Doğru mu? Evet. Sonra öğrendin ki bu adamın böyle bir problemi var. Bu adam senin gözde İslam dinine girmiş olan bir insan. Şimdi sen bu insanı İslam dininden çıkaracaksın. Öyle mi? Senin elinde bir nas olması lazım. Kesin, kat'i, açık bir nas olması lazım. Bu nas ne? Nas verken. Tekvir noktasından mı, tağuttan beri olma noktasından mı? Adam tağuttan beri, tağuttan beri olmayandan beri değil. Bak sen desen ki bana, Hı. bu adam diyor ki ben tağuta kafir diyemem, bu kafir. Tamam, bir adam dese ki ben... Tağut tekvir etmiyor bu. O yüzden ben hiç Ben tağuttan beri diyor, tağutu tekvir etmeyenden tekvir etmiyorum. Kendi de tekvir etmiyor tağutu, tağuttan beri. Şimdi, çok karıştı olay. Şimdi mesela diyelim ki bir insan şöyle söyleyeyim inşallah. Şu an tağutlaşmış olan tağutlardan herhangi birinin kafir olduğuna itikad etmezse küfre girer. Bir insan şu an tağutlaşmış olan tağutlardan yani sene zikrettiğin Tayyip Erdoğan'dır vesairedir vesaire. Bunların herhangi birinin küfre girdiğine itikad etmezse küfre girer. En fazla bu adama yapılabilecek olan şey sen bunu niye teşfir etmiyorsun diye sorulabilir. Anlatabiliyor muyum? aleykümselam. Lakin bu adam tağutu tekfir etmediği için bu adam küfre gider bu birinci nokta burası anlaşıldı öyle mi ikinci nokta senin sorduğun soru ise bu adam tağutu tekfir etmeyenleri tekfir etmiyor öyle mi evet. bunun şimdi küfre girdiğine dair şey ne Bunun mesela biz birinciyi neyle tekfir ettik tağutu reddetmedi tağutun küfür hükmüne inanmadığı bu konuda bizim elimizden nas var öyle mi Evet. Birinciye kafir dedik. İkinciye kafir diyebilmemiz için elimizdeki nası nedir? Allah'ın kafir dediği bir kişiye Müslüman dedi. Allah'ın kafir, kafir dedi. bunu zaten tekfir ediyoruz biz. Bunu konuşmuyoruz. Sen ama bunu tekfir etmeyeni. Bak tabut diyoruz hocam. Yani o zaman yanlış anlardır, anlaşıldıysa bu söyleriz. Birincisi tamam. dedik. Adam tabutu tekfir etmiyorsan burada en fikiriz. Kafir. Tamam. Adam tabutu tekfir ediyor. Fakat Tağut'u tekbir etmeyeni tekbir etmiyor dedi. Tamam. Alenen Tağut'un, Tağut'un, küfür olduğu yani ayet demez. Şimdi şey efendim, böyle değil de, direk sorular. Yok zaten. Yani, ben... yani burada bizim de rahat çelişkiye giriyor. Yani, Hı. bir Müslüman... Hadi ben bitireyim de o zaman, sen kendi sorunu sor yani sorun inşallah. Işte, şimdi bizim kafalarımızda karışma noktasına geliyor. Dur ben inşallah bitireyim o zaman da. Şimdi, Burada ne dikedir? Tavudu tekbir ney kâfir? Tamam. Tavudu tekbir etmediği için adam bir adam var. Tavudu tekbir etmediğinden dolayı biz adamı tekbir ediyoruz. Tamam. Tamam. Tavudun kâfir olduğu açık ayetle belli. Tamam. Burada ihtilafımız yok. Tamam. Bu adam ikinci adam. Tavudu tekbir etmediği için. Hı. Tavudu tekbir etmediği için. Yani açık nasıl olan kâfirim? tekfir etmediği için biz bu adamı tekfir edebilir miyiz edemediniz şimdi senin sorduğun soru değişti yine şu anda yine değişti İkinciye ben başladım. senin yerine soruyu sorayım herkese anlatın tamam. inşallah sen diyorsun ki mesela tavut var evet. Ahmet efendi tağutu tekfir ediyor öyle mi? Evet. Mehmet efendi de tağutu tekfir etmiyor evet. Ahmet efendi diyor ki ben tağutu tekfir ederim Aleykümselam. lakin Mehmet efendiye gelince ben Mehmet Efendi'yi tekfir edemem evet. Doğru mu? Evet. Sorunu tekrar edeyim tamam. mi? Doğru. Ha. Ben de sana diyorum ki Sen Ahmet Efendi Tağut'u tekfir etmediği zaman Sen bu adamın küfrüne hükmederken Elinde sabit olan naslar var Öyle mi? Evet. Öyle. Ahmet Efendi'nin Mehmet Efendi'yi tekfir etmesi için de Aynı oranda Elinde sabit olan nasların mevcut olması lazım. Öyle mi? çünkü mevzu tekfir meselesi evet. say evet. bütün ümmetin ayağının kaydığı bir mesele evet. İslam'da ilk ihtilafın çıktığı mesele haricilerin ilk kendisiyle sahabeyi tekfir ettiği bir mesele bütün ulemanın ümmeti sakındırdığı bir mesele doğru mu? Evet. He, o zaman mesela şimdi duyguyla veya akılla çözülebilecek bir mesele değil bu doğru mu? Evet. yani nasıl olur ya bu adam tağuta kafir demiyor öbürü de ona kafir demiyor falan bu tür sözler delil olmaz İslam'da. Öyle mi? Peygamberimiz ne diyor? Teraktukum alel beyza leyluha kenahariha Ben sizi bir yol üzerine bıraktım. Onun gecesi dahi gündüzü gibidir. Yani o kadar açıktır ki, o kadar berraktır ki onun gecesi dahi gündüzü gibidir. Öyle mi? Şimdi biz bu adamın küfrüne hükmederken Allah'a sığınmamız lazım. Akılla duyguyla edindiğimiz yanlış kültürle biz bu ikinci adam için söylüyorum ha. Biz bunun küfrüne hükmedersek bu bizi saptırır, ayağımızı kaydırır. Sırat-ı müstakimden bizi götürür. Ama elimizde bir nas olursa, kat'i bir nas olursa, nasıl ki ta o da kafir demeyende hiç tereddüt etmeden bu adama kafir dediysek herkese buna da kafir deriz. Senin bana bu konuda söyleyebileceğin tek bir tane delil var. Onu da ben söyleyeyim. Kafire kafir demeyen kafirdir. Öyle mi? Evet. Bu ne Kur'an ayetidir. Ne peygamber sözüdür. Ne sahabe sözüdür ne tabi'in sözüdür. Öyle mi? Hicri 3. asırda ehli hadisin Kur'an mahluktur fitnesinden insanları alıkoymak için insanları çok ciddi sert olsun ve insanlar bundan geri dursunlar diye kullanmış oldukları bir kaydedir. Öyle mi? Şimdi biz dedik bir adamın küfrüne hükmederken ya elimizde Kur'an olacak Kur'an ayeti olacak apaçık olacak delaleti ve o elimize katı olan bir sünnet olacak. Öyle mi? Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ubade ibni samite bir insanın yöneticisini nasıl tekfir edebileceğinin ölçüsünü veriyor Peygamberimiz. İlla en tarau fihim kufran buhhan endakum min fihi burhan. Ancak onlarda ap açık bir küfür görürsünüz. Sizin de yanınızda onun küfür olduğuna dair ap açık bir delil olur, o zaman tekfir edebilirsiniz. Öyle mi? Şimdi biri çıksa sana diyecek ki e Mustafa abi ben Allah kelamı olmayan Resul kelamı olmayan sahabe sözü olmayan ümmetin icması olmayan bir konuda ben birilerinin sözüne yapışıp birilerini tekfir etme. öyle mi? Ne diyeceğiz biz bu adama? Şimdi hocam yalnız bizim meselemiz apaçık olmayan bir mesele değil yani tağut yani tamam. tağutun e, Hazreti Ömer diyor ki şeytandır diyor ya tamam. da tabutun tarifi var, batarak tamam. aydınlıktan karanlığa götüren şeyler. Tamam. Abacı olan bir küfür olayı, tamam mı? Yani Kur'an'da <gülüyor> en açık ayetler ve hükümlerin olduğu bir tabut var önümüzde, tamam, doğru mu? Bunu adam tabu olarak adı ki olayın cahili var, küfürün cahili dedi. Bu tabut küfür, doğru tamam. mu? Küfürün cahiliğini kabul etmedi Tamam doğru mu hocam? Tamam. Yani bu adam, ikinci adam kübrün cahilini kabul etmiyor bak. Değil bak değil. kübrü kabul etmiyor bu adam. Kübrün cahili. Şöyle söyleyelim inşallah bak. Senin söylediğin nereye için geçerli? Senin söylediğin birinci şahıs için geçerli. Orada zaten ikimiz ittifak ettik. Öyle mi? Senin Benim o söylemiş olduğum usul birinci şahıs için geçerli. Sen ikinci şahısa gelince sen tağutu tekfir etmeyeni konuşmuyorsun. Tağutu tekfir ettiği halde tağutu tekfir etmeyeni tekfir etmeyeni konuşuyorsun. Evet. Öyle mi? Evet. E şimdi bir alaka var mı? senin birinci meselemizde mi iktiraf? İkinci ha. meselemizde... Onda zaten iktiraf olamaz. Onda iktiraf olamaz. Onu kapattık. kapattık. He. Senin benim Hı. söylemiş olduğum, bana birinci sormuş olduğun soru, sormuş olduğun birinci şahs için geçerli. Sen şimdi işi ikiye getirdin mi mevzu taguttan çıkıyor. Tagutu reddetmiş olan bir Müslümanın, tagutu reddetmemiş olan başka bir şahsın tekfiri metnesindeki yaşamış olduğu problem. Öyle mi? Hı. O zaman ona ikinci aşamaya intikal etti. Doğru mu? Evet. Doğru. O zaman olay açıklığını yitirdi. Bak birincindeki açıklık mevcutken birincideki açıklık mevcutken zaten hemfikir. Ha Bunu yapmayan adam doğru bir şey yapıyor demiyorum ben ha, yanlış anlamayayım. Tamam. Yaptığı yanlıştır. Yaptığı kesinlikle doğru değildir. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Lakin tekfir apayrı bir meseledir. Yani mevzu tekfire geldiği zaman akan sular durur. Biz bugüne kadar birçok Müslüman tekfir dendiği zaman sohbetlerin akabinde çıkan sonuçlarla teşfir yapılmış. Öyle mi? Biz de diyoruz ki böyle olmasın. Yani bir konuda konuşacaksak siz bizim elimizden güzellikle tutun, biz sizin elinizden güzellikle tutalım, aynı Resulullah'ın bizi bıraktığı o gecesi gündüzü gibi olan apaçık yol üzerine kalalım. Öyle mi? Öyle. E şimdi bu şekil olursa elimizde kat'i bir nas yok. Elimizde kat'i bir sünnet yok. Elimizde bir sahabe icması yok. Bazı alimlerin kullanmış olduğu bir kaide var. Öyle mi kafire kafir demeyen kafirdir Yani ben bunda niye söyledim Sen yine bildiğin bir delil varsa Buyur söyle başımla gözüm üstüne Lakin Türkiye'de ben kiminle konuşmuşsam Bu konudaki delilin nedir mübarek kardeşim Bana demiş ki Alimler demişler ki kafire kafir demeyen kafirdir Ben de tüm kardeşlerime söylediğimi Sana da söylüyorum Bu Allah sözü müdür değildir Peygamber sözü müdür değildir Sahabe icması mıdır değildir Bizim gibi alimlerin yapmış olduğu bir iştiyattır Öyle mi şunu da söylüyorum. Gidin bu kaideyi kullanmış olan alimlerin bu kaideyi nerede ve nasıl kullandığına bakın. Kesinlikle bizlerin anlamadığı gibi olduğunu göreceksiniz. Mesela bu kaideyi ilk kimler kullanmış? İlk dedik ehli hadis. Kur'an mahluktur fitnesi çıktığı zaman. Öyle mi? Kur'an mahluktur fitnesinde bu hadis şey bu kaideyi kullanmışlar. Lakin gidin şöyle biraz tepkik edin göreceksiniz ki bu alimler Kur'an mahluktur diyenleri bile tekfir etmemişler. Her Kur'an mahluktur diyeni aynı kefeye koymamışlar. Peki niye böyle bir şey demişler? Yani Kur'an mahluktur diyeni dahi tekfir etmezken çoğu yerde neden Kur'an mahluktur diyeni tekfir etmeyene de kafir et demişler? Çünkü bunu peygamberimizden öğrenmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir konuda insanları bir şeyden caydırmak istediği zaman veya insanlar bir yanlış yaptığında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onları döndürmek istediği zaman en ağır ifadeleri kullanırdı. En ağır ifadeleri. Dinleyen insan onun küfürmüş gibi olduğunu hissederdi ve ondan imtina ederdi. Mesela ne diyor aleyhissalatü vesselam? Men gaşşana seleşdeminle bizi aldatan bizden değildir. Bunu normalde zahiren kime söylesen yani bizi aldatan Müslüman değildir. Öyle anlamıyor muyuz bunu? Anlıyoruz. Lakin icma ile ittifakla biliyoruz ki Müslümanları aldatan adam kafir olmaz. Yani ticaret yaparken bir adam beni aldattı diye kafir olur mu? Olmaz. Niye peki Resulullah böyle ağır bir lafız kullandı? Ta ki Müslümanlar birbirlerini aldatmasınlar. Aradaki ahlak sosyal yapı bozulmasın diye. Mesela Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ki subabül muslimi fusukum ve kitâli hukufun Müslümanın sövmek fasıklıktır. Müslüman ile savaşmak ise küfürdür. Daha açık bir ifade olabilir mi? Müslümanla savaşmak küfürdür. Oysa Allah diyor eğer müminlerden iki taife savaşırsa onların arasını ıslah edin. Biz biliyoruz ki müminin müminle savaşması küfür değildir. Peki niye Resulullah böyle bir lafız kullandı Aleyhisselatu vesselam? Ta ki insanlar birbirlerini öldürmesinler diye Müslüman Müslüman kanını dökmesin diye en ağır olan lafızları kullandı. Peygamberimiz diyor kim bir kardeşine kafir derse, kafirse kafirdir. Kafir değilse ona döner. Öyle mi? Biz buradan ne anlıyoruz zahiren baktığımız zaman? Sanki bir Müslümanı haksız yere tekfir eden kafir olduğunu anlıyoruz. Oysa Hazreti Ömer birçok sahabeye kafir demiş Peygamberimiz yaşarken. Peygamberimiz onu tekfir etmemiş. Mesela hepimizin bildiği Hatıb-ı bir bata kıssası. Öyle mi? Hazreti Ömer bırak diyor bu münavın kafasına vurayım. Bir rivayette bırak o oldu. Bir rivayette diyor ayaklarının üzerine gelisin geriye döndü. Peygamberimiz diyor dur ey Ömer. Niye sen bunu yaptın ey Hatıb diyor. Ve Hatıb'a küfürle hükmetmiyor. Peki niye Peygamberimiz böyle şedid bir lafız kullanıyor? Ta ki Müslümanlar haksız yere birbirlerini tekfir etmesinler diye. Ehli hadis de hem sözlerinde hem amellerinde hem zahiren hem batinen peygamber Aleyhisselatu vesselama her konuda uyan insanlardır. Öyle mi? Öyle. Bir fitne gördükleri zaman bir fitne gördükleri zaman insanlar Kur'an mahluktur fitnesine bulaşıp itikatları bozulmasın diye kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir demişlerdir. Oysa biz tahkik ettiğimiz zaman Kur'an mahluktur deyip mahluk demeyenlere eziyet eden yöneticilere bile Müslüman demişler bu adamlar. Öyle mi? Bunları biliyor muyuz bu bilgileri? Biliyoruz. Öyleyse bizim burada dediğim gibi yani e, Kur'an olmayan, sünnet olmayan, sahabe icması olmayan bir kaide var elimizde. Bu kaideyi de ilk kullanan adamlar kesinlikle bizim anladığımız gibi anlamamışlar. Peki biz bunun e, şeyini, hesabını Allah'a nasıl vereceğiz? Yani Allah bize sorduğunda ey kulum dese tamam birinciyi niye tekfir ettin? dese ki ya Rabbi birinci senin tağut dediğin açıktan tağutluğunu yapan bir adama kafir demedi bundan dolayı tekfir ettin. Peki tağutu tekfir ettiği halde ona kafir demeyeni niye tekfir ettin? Kafire kafir demeyen kafirdir. Bu sebepten ama ben daha önce belki dinlemişsin de başka yerlerde yaptığım konuşmaları kim bu konuda bize bir delil getirirse bizim başımızla gözümüzün üzerine beraber kabul ederiz. Yani pis bir şey daha e, mütağutu tekfir etmeyen insanlar hakkında şüphesi olan vatandaşları kurtarmak bizim işimiz değil yani. Ben onun için kendimi hiç, hiç tehlikeye atmam. Lakin nas olmadığı yerde birilerinin duygularını, akıllarını tatmin etmek için de kendimi aynı zamanda e tehlikeye atmam. Bizim üzerimize düşen dinimizin açık usul meselelerinde nasla başlamak, nasla yürümek, nasla göre yaşamak. Varsa bu konuda bir ekşiğim, bir yanlışım. İnşallah buyur seni dinleyelim. Doğru. Kâbir'e kâbir alimlerin usulü usulüdür. Fakat alimler de usul çıkarken mutlaka sünnet ve Kur'an'a Kur Tamam. Bir adam, bir adamın şey demesi, işki helal diyen bir adamın tekbir tekvir edilmemesi düşünülebilir mi? Nasıl? İşki işki helaldır ve işki helaldır diyen bir adam tekvir edilmesinde düşünülebilir mi? Tamam, edilmesi lazım zaten. kafirdir bu adam. He. Şimdi aynı aynı olaya geldik ikinci adamda. Tağutun küfür olduğunu zaten ayette sabit. Tamam. Yani bunu tekrit etmeyen adam ha e, tabut tağut Müslüman demiş ha işki serbestmiş. Arada bir fark var mı? Abicim, başa dönelim mi yine? Sen soruyu ya beni ben anlatamıyorum meramımı Veya bir frekans bozukluğumuz var. Şöyle bak. İçki helaldir diyen bir adama kafir demeyen bir insanın kafir olacağını zaten söylüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bizim konuştuğumuz Mevzu ne? İçki helaldir Diyene kafir demeyene Kafir deme. Öyle mi? Evet e Sen ikinciyi soruyorsun örneği birinciden veriyorsun tamam, Aynı hesaba gelmiş. Olmaz aynı hesaba gelmez Hüküm birinciden intikal ettikten sonra Açıklığını yitirmiştir Hüküm birincide açıktır bak onda müttefikiz zaten Açık olduğu için kapalılık olmadığı için Nasla sabit olduğu için onda müttefikiz Onda ittifak olmaması da olamaz zaten bizim konuştuğumuz şu adam diyor ki işki helaldir bu adam diyor ki ben işki helaldir diyene kafir demiyorum biz zaten buna kafir diyoruz sen buna da kafir demeyeni konuşuyorsun evet. yani işki helaldir diyene kafir diyor ama işki helaldir diyene kafirdir demeyene kafir demiyor öyle mi evet. olayı buradan açıyorsun örneği buradan veriyorsun olmaz ha eğer senin dediğin şu adam şu adamı da tekfir etmiyorsa zaten bunu konuşmaya gerek yok buradan küfre girersin Anlatabildin mi Meral onu? Ben buraya günahlamadım hocam bir tane sorayım da İnşallah sorayım İnşallah Buyuralım <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Şimdi Adam içki iç, içti İçti içti Tamam İçtiği değil Tamam. Kafir oldu Kafir oldu tamam. Allah katında bu kafir mi? Kafir Allah katında kafir olan bir adama kafir demeyen bir adam Bunu Hı. da biliyor bak bunun cahil değil Tamam İkinciye geç Tamam. İsterse ikinci zaten ikinciden sonra Üçüncü, ikinci, dördüncü, beşinci Birincinin konumunu biliyor da konumdadır Doğru mu? Tamam. Şimdi ikinciye geçtik. Doğrudur Allah... derken tamamım senin, doğruna doğru değil, seni dinliyorum yani He. tamam. He. Yani e, ikinci adamın, ikinci adamın içki helaldir diyen adam, içki helal adına adam kâfir. Allah katında kâfir olarak inanan bir adam. Kâfire Müslüman dediği zaman zaten Allah katında kâfir olan bir adama Müslümanmış oluyor. Hı. Doğru mu? Sen devam et, ya sen ben dinliyorum. Yok, dediğim anlamda burayı... Şimdi ben sana örnek vereyim. Örneğin diyelim ki medine İslam toplumundaki münafıklar. Allah katında bu alanlar kafir mi? Kafir. Kafir. Peki dünyadayken bu insanlara millet Müslüman diyor Hı -hı. mu? Yok. Peki niye Allah kendi katında kafir olanları bildirip de kafir muamelesi yaptırmıyor? Şimdi oradaki hüküceti, e, Hz. Ömer'de diyor ya, biz... Daha önce diyor insanlar kalbinde de sorunuyduk. Allah razı olsun bize. Ata sorun dedi. Tamam. Orada orada e, münafıkların konum ve şartları e, ve yapmış oldukları eylemler bize ayetlerle örnekleri de veriliyor. Mesela cihattan geri kalanlar. Sonuçta tamam. şey olanlar davav ve aşermamada. Onlar da bize örnek örnek olması için nasıl ki bir cemaatin içinde münafık olmaz mı? Olur. Olur. olur. Yani onları örneklendirmek için <gülüyor> Allah'ın zamanında Allah'ın bize uygulamada göstermek istediği bir olaydır. Yanlış bunu da diyemeyiz. Ben haddindeyim. Ben İncile tabiim diyen bir Hristiyanı o, o güne döndük. Tamam. Yani o gün o günkü İncil'in bozulduğunu iddia etmek yanlış olur. Tamam. Ben İncile tabiim diyor adam. Tamam. Ama adam kafir. <gülüyor> tamam. Tamam mu? Bu Bu adam İncile tabi ama Allah Resulü Zamanına Dönü. Buna biz kafir e, de, e, kafir demeyene kafir diyemeyiz diye bir olay yaşatıyor. Ben, ben onu anlatmıyorum. Şunu anlatıyorum. Diyorum ki sen diyorsun ya Allah katında kafir olan bir adamın küfrüne itikad etmeyen kafir olur. Ben de diyorum ki bu her zaman böyle değildir. Yani bunlar bir kaide koyuyorsak ortaya bu kaidenin altını üstünü yanını sağını solunu bir mahkemleştirmemiz lazım önce. Öyle mi? Diyorum Medine'de Allah katında kafir olup da dünyadayken Müslümanların kendisine Müslüman muamelesi yaptığı insanlar var. Demek ki her Allah katında kafir olanı tekbir etmeyen küfre girmiyor. Daha bariz örnekler vereyim inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. Öyle mi? Senin dediğin yoldan çıkalım inşallah. İnsanların artık zahirine bakacaklar. Öyle mi? Öyle. Bir grup insan zekatı vermiyor. Hadi Ebu Bekir'e kafa tutuyor. Bir grup insan gidiyor yalancı peygambere tabi oluyor... ...vesaire vesaire. Hazreti Ebu Bekir bunlar kafirdir diyor. Öyle mi? Hazreti Ömer bunlar kafir değildir diyor. Ne olacak şimdi bunlar? Bu süre göre birbirlerini tekbir etmeleri lazım. Sonra Hazreti Ömer... Onlar... Dur ben bitireyim ondan sonra. Hı. Hazreti Ömer... Hazreti Ebu Bekir diyor ki tamam senin dediğin gibi olsun. Öyle mi? Hazreti Ebu Bekir vefat ettikten sonra... ...Hazreti Ömer yine kendi bildiğini yapıyor. Orada Hazreti Ebu Ömer... Hz. Ebu fikrinin doğru olduğuna katılmıyor. Sadece halifeye itaat ediyor. Eğer diyorsan ki bunu neye göre söyledin? Neye göre dayandın? Çünkü Hz. Ömer hilafete gelir gelmez. Hz. Ebubekir'in onlara mürted diye yaptığı bütün uygulamaları bozuyor. Bir Müslüman bağıya yapılan uygulamaları yapıyor. Nerede geçiyor dersen bu Fethülbari'ye gidersin. Mürtedlerle savaş bölümünde bu hadis, ben insanlar la ilahe illallah ve namaz kılıp zekatı verinceye kadar savaşmakla emrolundum. Hadisinin şerhine bakarsın, orada görürsün. Veyahut da gidersin, Bidayetül Müştehit kitabına bakarsın i̇bn Rüşt'ün, zekat bölümünü açarsın, i̇bn Rüşt, Hz. Ömer'in, Hazreti, Ömer Hazreti Ebu Bekir'in vefatından sonraki değiştirdiği uygulamayı ve onun fikrine katılmadığını anlatıyor. Hatta alimler buradan kaide bile çıkarmışlar. Bir insan tabi olduğu insana uyar, Lakin onun hükmünden çıktıktan sonra kendi ihtiyadıyla ihtiyad edebiliriz. E diye iki tane müşteyli arasında bundan hüküm de çıkarmışlar. Haricilere gelelim. Hariciler. Bütün sahabe kafedir dedi mi? Dedi. Allah sahabe cennettedir dedi mi? Dedi. Allah ben onlardan razı oldum dedi mi? Dedi. Peki Hazreti Ali haricileri tekfir etti mi? Etmedi. O zaman şimdi bu usule göre gidersek. E nasıl bir mantık çıkacak ortaya burada? Sahabenin içinden haricilere kafir diyenlerle demeyenlerin birbirini tekfir etmesi lazım. Öyle mi? Öyle. Aradan mesela yıllar geçti. Haccac geldi. Çok bozuk uygulamalar yaptı. Öyle mi? Müslüman kanı döktü. Mekke'ye saldırdı. Medine'ye saldırdı. Said Mücübe dedi ki Haccac kafirdir dedi. Ben Allah'a şahit tutarım ki dedi. Haccac tağuta iman etmiş, Allah'ı ise inkar etmiştir. Bak söylemiş olduğu cümleye dikkat et. Ben Allah'a şahit tutarım ki haccaç tağuta iman etmiş, Allah'a ise kafir olmuştur. İbrahim'in neha'in ben kuferi kardeşlerime şaşırıyorum. Nasıl haccacın kafir olmadığına itikat ediyorlar diyor. Lakin bunların dışında kalan, 3-4 tane alimin dışında kalan, bütün o dönemin selef uleması haccaç zalim bir Müslümandır diyor. Bunlar birbirlerini tekfir ediyorlar mı? Birbirlerini tekfir etmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Aradan biraz daha zaman geçiyor. Bu zaman farklı farklı mezhepler çıkıyor. Biliyorsun kaderiye mezhebi çıkıyor. Mürciye mezhebi çıkıyor. Cehmiye mezhebi çıkıyor. Öyle mi? Alimler bunlar hakkında kimisi kafirdir diyor. Kimisi bidat ehlidir diyor. Kimisi yetmiş iki fırkadandır diyor. Kimisi yetmiş iki kadın değil diyor. Kimse birbirini tekfir etmiyor. Kafire kafir demeyen kafirdir diyenler bile birbirlerini bu konuda tekfir etmiyorlar. Aradan zaman geçiyor. Hulul anlayışı çıkıyor. Vahdedi vücut anlayışı çıkıyor. Alimler bunların sahipleri hakkında ihtilafa düşebiliyorlar. Öyleyse yani biz eğer Kur'an'dan ve sünnetten bir delil getirirsek başla göz üstüne. Yok alimlerden bir delil getiriyorsak alimlerin uygulaması tamamen buna zıt. Öyle mi? Alimlerin kendi aralarındaki sahabede dahil olması olmak üzere uygulamaları tamamen buna zıt. Peki böyle bir durumda biz ne ile bu tip insanları tekfir edeceğiz? Yani geriye ne kalıyor? Kur'an yok, sünnet yok, icma yok, sahabe ameli muhalif, ehl-i sünnet alimlerini ameli muhalif. Peki biz ne ile, hangi usul ile, hangi menheç ile bu insanların küfrüne hükmedeceğiz? Soralım buyur, başka düşünme. Estağfurullah. Evet. Şimdi duyar sülüm de. Bunu bilmediğim için bunu denmek Tamam. Haccetten sonra kalanların felenin söylenip soktukları beni var için. Benim, tamam. Hazreti ve Hazreti bunların Hazreti Ömer'deki olayı. E, sizin dediğinizi ben de ama tamam. o zatıyla, oradaki kıyas soruyor. Hani kıyas usul var ya. Tamam. E, bunu siz iyi bildiğiniz için. Kıyas usuluna göre. Kıyas usulüne göre. tabulu bunu tekbirle vermenin, vermenin tekbir arasında usul usul olarak korsanız aynı mıdır? Bunu izah edebilir misiniz? Zekatı vermeyenlerin konumunu anlatan ayetler mi daha çok? Tağut'u anlatan ayetler mi daha çok? Sahabenin cennette olduğunu anlatan, Allah'ın onlardan razı olduğunu anlatan ayetler mi daha çok? Yoksa tavutla ilgili ayetler mi daha çok? Sen de bana onu söyle inşallah ondan sonra devam edelim. Sahabenin cennette olduğunu bitmiştir da. mesele daha konuşmaya bile gerek yok. Yani bir konunun açıklığı ve kapalılığı kendi hakkındaki ayetlerin çokluğuna ve ayetlerin açıklığına bağlıdır. Öyle mi? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haricilerinin mevzusunu bu konuda düşünürsen inşallah anlarsın. Yalnız inşallah dediğim gibi beni yanlış anlamazsınız. Yani ben tekrar tekrar söyleyeyim bu tip insanların ben doğru bir şey yaptığını, doğru bir yol üzere olduğunu, ehli sünnet itikadı üzere olduğunu zaten ben kabul etmiyorum. Onu zaten defa de söyledim, tekrar da söylüyorum. Lakin tekfire gelince mevzu, tekfir bambaşka bir mevzu. Tekfir için elimizde apaçık, güneş gibi delil olmasınlar. Biz de müslüman olarak ne diye çalışıyorsunuz? Nasıl? Evet, dedi, müslüman. Kardeş geldi, sordu. Bunlar Müslüman mı, kâğıtın mi? Tamam. Nasıl anlamadım? Yani dedi ki, bu kardeş geldi, dedi ki, e, şunlar tanıyor musun, tanıyoruz. Bunlar e, Müslüman mı, kâğıtın mi? Kimler için soruyorsunuz abi bunu? Kim Kim mı? Müslüman. Yani çocuğunu okula gönderiyor. Tamam. Gönderilme tekfir etmiyor. Bak. Çocuğunu okula gönden, Ben daha orada nereden girdik geldik buralara? <gülüyor> tane tane gelelim inşallah. Tane tane. Öyle değil. Yani genel laflarla sonuca çıkılmaz. Tek tek konuşalım ki birbirimizi güzel anlayalım. İmam Malik diyor ki insanların arasındaki ihtilafın onda dokuzu birbirlerini anlamamaktan ötürü gelir. Yani biz birbirimizi anlamazsak ortalık karışır. Birbirimizi güzel şekilde anlayalım. Onu anlattığı olay çok ayrı bir olay. Seni soracağın olay çok ayrı bir olay. Önce dersin okul nedir? Okulun hükmü nedir? Okula çocuğunu gönderen adamın hükmü nedir? Küfürse niye küfürdür? Kafirse niye kafirdir? Sonra ikinci bir adamı konuşuruz. Tek tek. Tamam? İnşallah. Şimdi sorunu sor Ha? <gülüyor> <küfürüne devletine> <gülüyor> Bize göre çocuğu, okula çocuğunu gönderen bir insan küfre gider. Tamam? Okula çocuğunu gönderen bir insan küfre gider. Niye küfre gider? Herkesin burada bildiği bir daha vakit kaybına sebep olmasın. Okuldaki küfür fiilleri, küfür sözleri ve küfür inanış biçimlerinden ötürü. Öyle mi? Öyle. Ha, Bu adam çocuğunu bunlardan sakındırabilirse normalde Müslümandır. Lakin biz diyoruz ki hiç kimse bu vakada, bu okullarda çocuklarını sakındıramaz. Dünya etmiş, kendimiz bu okulları gördük, yaşadık, öyle mi? Bir insanın çocuğunu nasıl sakındırırsın? Şuna inanırım. Çocuğumla beraber okula gidiyorum. Onun yanına masada oturuyorum. Sonra son derste de beraber çıkıyorum diyen bir veli varsa, insan onu düşünebilir. E böyle bir şey de mümkün olmadığı için. Öyle mi? Hadi çocuğu diyelim girişte sakındırdım, bayrakta sakındırdım, şundan bundan ya Zaten asıl meselesi sınıfta başlıyor. Öyle mi? Bunlar mümkün değil. Ha bu adamın hükmü, bu adam kafirdir. Tamam. Başka sorun var mı? Tamam. <gülüyor> Nasıl abi anlamadın? Annede düzdü. He. Yani, masada anneyle düzdü. He. Oturma şaması var bizim için. Bak o, nasıl abi? Okuma yazma için. Diz. Okuma yazma için. Düz. Okuma yazma için diyebilirim çocukların okuma yazma bildiği halde giriyor. Çünkü niye zaten girmişiz demiş. Yani okuma yazma. Sevilerin gözünde zaten bizim çocuklarımız. Yani cahil. Mi? Tamam. Cahil onların babasıdır da. Ya, yani okuma yazma konusunda. <gülüyor> tamam. Şimdi geçen ayı olan bizim, bize gelmiş. mesela bizim... ...bize de falan okula gidecek. Nasıl gider mi Ben eminim o şundandır. Yani okuma yazma bilmeyen annelerin... ...ta okula gelip okuma yazma öğrenmesi içindir. Yoksa çocuklarla anneleri aynı masalarda oturtup... ...aynı sınıflarda eğitim bu mümkün değil. Bu zor yani. Bunu bir daha bakın inşallah... Çok zor bir şey. Sama gerek Bu var. Bunu ifade Gelen memurlar ifade et. Bu okulun ulaş. Ama bu okul için. Çünkü ihtiyaç kurumun geçtiği için. Fıran özel okul var. Biz özel derken. Yani bu katakoludaki çocuklar için. Oraya gidecek. Benim. En güzelini yapmışsın sen de, ben benim böyle bir olaydan bir şeyim yok yani henüz bilgim yok inşallah bakarız hele neyin nesidir Hı. inşallah bakarız. Hocam özür dilerim ona bir şey soracağım. Bu köyede kartının hükmü nedir hocam? Şimdi örneğin ben sana satış yapmışım. Hı. Ee, sana yaptığım satışın tutarı yüklü olduğu için buna benim dayanma gücüm yok. Tamam. Ama ben de bunu ertesi bankadan alabilmem için banka benden %4 oranında bir faiz uyguluyor. Tamam. Yani günümüzde de kredi kartı olmazsa olmazlardan bir şey buldu. Yani bütün herkes hemen hemen kredi kartı var. Yani satışlarda ona göre zaten veriseyi satışlarını kesmek için de bir nevi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahir zamanda öyle kavimler gelecek ki içkiyi başka bir isimle isimlendirecekler. Yani insanlar ahir zamanda haramlara farklı isimler koyaraktan onun suretini değiştirecekler. Şimdi kredi kartı demek ne demektir? Yani mesela İslam'da hangi fıkıhta alışveriş hukukuysa bu hangi babın altına gider? Hangi başlığın altına gider? Faiz. Öyle mi? O zaman bir soru üç şekilde soracağız. Bugün faizle muamele yapmak caiz midir? Doğru mu? Kredi kartı faizle eğer bu konuda şüphesi olan var mı? Ben kredi, hayır, kredi kartının ne alakası var faizle diye inanmıyorum olsun. Kredi kartı faizse o zaman soruyu şuradan sormamız lazım. Kavucam veya kardeşim bugün faizle muamele edebilir miyiz? Ben de derim ki 1400 sene önce de bugün de hepimizi bağlayan maslarda Allah Azze ve Celle diyor ki اَلَّذ۪ينَ riba, الْرِبَةِ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ mes faizi yiyenler, mezarlarından şeytan kendilerini çarpmış gibi kalkacaklar diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle bir sonraki ayet-i diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَعُ وَيُرْبِ sadakat. Allah faizin bereketini ortadan kaldıracaktır, sadakaları ise bereketlendirecektir. Bir sonraki ayette Allah Azze ve Celle diyor ki فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا min مِنَ ve وَرَسُولِهِ Şayet faizi bırakmazsanız Allah'a ve Resulüne harbi ilan edin diyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki riba selâsen ve sebûne bâben faizin 73 tane kapısı vardır. eyseruha en yenkiharraculü ummehu en basiti kişinin kendi anasını nikahlaması gibidir. Faizin 73 tane kapısı vardır. En basiti kişinin kendi annesini nikahlaması gibidir. Ha, bu nasıl 1400 sene önce yaşayan Müslümanları bağladığı gibi 1400 sene sonra yaşayan biz Müslümanlarda da direkt bağlıyor. Öyle mi? Öyle. Ve şundan emin olun. Faizin haram kılındığı Medine'de insanların bütün alışverişi faiz üzerindeydi. Faizin haram kılındığı Medine'de insanların bütün alışverişi faizin üzerineydi. Çarşı, yani bizim bugünkü deyimizde piyasada Yahudilerin elinde olduğu için piyasa A'dan Z'ye faiz üzerineydi. Buna rağmen Müslümanlar faiz ayeti iner inmez ne yaptılar? Faizden ellerini eteklerini çektiler faizi olduğu gibi bıraktılar. Bugün biz Müslümanlar ticaret yaparken nasıl inanıyoruz? Faiz yemezsek ticaretimiz yürümez. Öyle mi? Ben de diyorum ki Allah'ın sözüne dayanarak Allah tüm faizin bereketini kaldırmıştır. Sabakaların ise bereketini kılmıştır. Faizle yapılan hiçbir alışverişte bereket yoktur. Ya dünyada ya ahirette insan hüsnüne uğrayacaktır. Ondan dolayı bize düşen teslim olmaktır. Bizim Müslümanlığımız nedir? Bizim Müslümanlığımız zaten hoşa giden şeylerde teslim olmak değildir. Hayvan da hoşuna giden şeylerde Allah'a teslim olmuştur. Öyle mi? Mühim olan insanın zoruna giden, insanın ağırına giden, insanın kaldıramadığı şeylerde Allah Azze teslim olup kainattaki hayvandır akılsız varlıklardır doruk varlıklardır bunlardan farkını ortaya koymasıdır öyle mi? Öyle. onun için bütün müslümanların bugün eğer bu faizse faiz aktiyse faiz sözleşmesi ise müslümanların bundan imtina etmesi gerekir ha, senin dediğin gibi gün gelir bu olmadan açlıktan ölecek seviyeye geliriz o zaman sadece karnımızı doyuracak kadar bununla muamele yapabiliriz öyle mi? haramlar kat'i ve kesin olan haramlar ne zaman yapılabilir insan açlıktan öleceği zaman doyacak kadar değil ölümden kurtulacak kadar ben daha henüz böyle bir zamanın geldiğini zannetmiyorum daha belki çok çok uzun yıllar geçmesi <gülüyor> lazım ondan dolayı bu tip şeylerden uzak durmamız lazım yani. evet hocam bir kredi kartı kullananlar iki post makinesi kullananlar kredi kartını adam alıyor alışveriş yapıyor 40 gün sonra ödüyor tamam. günü geçirmeden ödüyor tamam Burada ödemediği zaman faiz verilmiş oluyor. Faiz tamam. almıyor. İkinci de post makinesi kullanıyor. Ticaret hareketinde. Tamam. Bir gün sonra değil. Ara, bir ay sonra bankadan alsa, tamam. fark olmaz. Şimdi bak ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların hepsini unut. Evet. Hiçbir şey kafanda olmasın. 1400 sene önce yaşıyoruz. Sen bana geldin. Dedin ki güzel kardeşim. Sana bir milyar borç vereceğim. Bana bunu bir ay içinde verirsen. Bir milyar olarak geri alırım. 2 ay içerisinde verirsen bir buçuk milyar olarak alırım. Ben sana diyelim ki bir, ilk bir ayında getirdin teslim ettim. Ben haram işlemiş oldum mu olmadım mı? Niye olmadım? Faiz aktini kabul ederekten olmadı mı? Kabul Kredi kartı alan adamın farkı var mı bundan? Yok. İki tane şart var. Adam sana faizi şart olarak koşuyor. Sen kabul ediyorsun zaten. Bu birinci. Yani faiz akdiyle muameleyi kabul ettiğinden ötürü zaten sen şeye giriyorsun. O zaman sahabele derdi Bir Resulallah. o zaman şöyle bir şey yapalım faizle gene yapalım. Ama biz Yahudilere parayı götürüp zamanında teslim edelim mesela. Böyle bir şey yok. Ha post makinasına gelince post makinasında banka ile post makinasını kullanan adamın arasında bir faiz alışverişi var mı? Bir gün alırsa var. Böyle sözleşmede bu var mı? Var. O zaman o da haram olur. Eğer sözleşmede iki seçenek koymuşlarsa önüne bunun üzerine anlaşma yapılmışsa evet. tek bir tanesinin üzerine değil. İkisinin üzerine birden yani dilersen bir gün sonra gel al Tabii. dilersen 40 gün sonra al bu da haram olur ama sabitleştiriyoruz sen kararını veriyorsun ona göre muamele başlıyor tamam sabitleştirdik diyelim evet. bir tane üzerinden sabitleştirdik evet. hangisinin üzerinden sabitleştik 40 gün sonra, kırk kırk gün sonra yani sabit... bu kat'i haram olmaz lakin harama aracılık ettiği için haramla muameleye yardımcı olduğu için sorumluluk sahibi olur ama birinci faiz gibi çünkü onda kat'i binas var elimizde bunda kesin harama gider İkincide yaptığı gene yanlıştır Lakin biz buna hani kat'ibi nasla sabit olmadığı için haram işledi diyemedik. Lakin Müslümanların her şeyle bunlardan uzak durması lazım. Anlatabilir miyim? Çünkü e, genelde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Kullanan adamlar bin tane teyül getiriyorlar. Kullanıp da bırakanlar da hocam mümkün değil faize bulaşıyorsun diyorlar. Öyle mi? E madem öyle ne işimiz var o zaman bizim bu akitlerle? Yani biz bu kadar mı ticaretimizi, dualarımızı Allah'a olan. Biliyorsunuz her haram lokma bizim hem çocuklarımızın hem kendi üzerimizdeki manevi gidişata, dualarımızın kabul olmamasına, Allah'la aramızda uçurumların açılmasına sebep oluyor. Döp edelim gitsin hayatımızdan. Ne olacak yani? İnşallah. Hocam inşallah bir da ben sorayım. Inşallah. Buyur. Şimdi hocam mesela ticaretlerine başlıyoruz. Kendimizin uygulamadığı bir muamele ama şimdi şu lafı geçen bir kağıdı imzalamak. Tamam. Ee, bu yazı söz gibi kabul müdür? Tamam. Veya o kişi o senedi veya bir kâğıtla geçen bir şey imzaladığında bunun hükmü ne olacak? Veya vebali ne olacak? Evet. Yazının hükmü yazı söz gibidir. Yazının hükmü yazı söz gibidir. Lakin söz söz İslam fıkında iki kısma ayrılır bir hakikat olan söz vardır bir de mecaz olan söz vardır eğer bir sözün bir şeye delaleti apaçıksa kişi o sözle yargılanır lakin bir sözün bir olaya delaleti açık değilse kişinin niyeti sorulur tamam biz yazı ahkamını söz ahkamından alıyoruz ya yazı da aynı bunun gibidir yazının yani imzanın bir konuya olan delaleti ap açıksa insan attığı yazıyla yargılanır attığı ile yargılanır lakin atmış olduğu imzanın olaya belaleti apaçık açık değilse o zaman kişinin niyeti sorulur mesela pratikleştirelim inşallah diyelim ki şurada benim elimde bir senet kağıdı var şu alt köşesinde yazıyor ki ihtilaf hukukunda öyle mi? Konya mahkemeleri yetkilidir seni şöyle bir şeye şahit oldun mu hayatımda adam birini karşısına alıyor gel diyor bakayım sana şu mahkemeleri kabul ettirmek için şuraya bir imza at hiç böyle bir muameleye şahit oldun yok adam diyor bana borcun var gel diyor bu borcunun bana borcun olduğuna dair buraya imza at de bu imza bunu kabul etmeye delalet etmiyor neyi kabul etmeye delalet ediyor borcu kabul etmeye delalet ediyor Tamam? Ha sen bu adama sorarsın o zaman delalete açık değil ya senin niyetin burada hangisi adam diyor ki benim niyetim değil, bütün 70 milyonun niyeti borcu kabul etmek. Bu niyetle de imza atan daha bir tane adam mevcut bulunmamıştır yani. Öyle mi? Öyle. O zaman bu imza ile insan yargılanır. Ama dese ki ben zaten niyetim, ben bu mahkemeleri kabul ediyorum dese zaten imza atmasına gerek yok. İmza atsa da atmasa da küfür eylidir. Hocam benim sormam, bir, de, bir de şunu inşallah. Mesela e, bir avukat, başımızda öyle bir olay gelmedi ama mesela kişi avukat namelesinin şu şu e, kanunun şu yetkisine göre avukata şu vekaleti veriyorsun veya bunu kabul ediyorum bu adam beni savunma yetkisi vardır bu gibi bir kağıdı imzaladığımızda hüküm aynı mıdır? Değişecek mi hocam? Değil. Şimdi avukat mesela böyle bir avukat tutma şekli yok Türkiye'de. Sen istediğin şekilde avukata istediğin kadar yetki verip istediğin kadar yetkiyi alabiliyorsun. Avukat mesela avukat tutma nedir? Vekalettir. Öyle değil mi? Yani İslam fıkhında avukatlığın yeri nedir? Vekalettir. İslam fıkhında bir insanın kendisi yaptığında caiz olan bir konuda bir başkasına vekalet vermesi icma ile caizdir. Bir insanın kendisi normalde yaptığında kendisi için caiz olan bir konuda bir başkasına vekalet vermesi icma ile caizdir. Tağut beni muhakeme ettiği zaman benim kendimi savunmam caiz mi? Yani Caiz. O zaman benim bu konuda vekalet vermem de caizdir Tamam Lakin biz avukata Mutlak bir şekilde vekalet değil Kayıtlı bir vekalet veririz Çünkü avukata biz vekalet verdikten sonra Avukatın bütün bizim adımıza söylemiş olduğu sözler Bizi bağlar Öyle mi? Öyle Biz o zaman ne diyeceğiz? Benim itikadıma göre şu şu şu şunu yapmayacaksın Şu şu şunu sadece beni savun Bitti Sen bu şekilde vekalet verebilirsin Lakin sen ona mutlak bir vekalet verirsen o da bir küfür senin adına bir küfür ameli İşlerse ve ikrah gibi bir şey de söz konusu değilse o zaman seni bağlar bu yer. Ve dediğim gibi şimdi bazı kardeşlerimizin kafasında e, böyle şöyle bir mantık var. Hani mahkemenin kapısının önünden geçerken küfre girmeden çıkmak mümkündü. Böyle bir şey yok. Yani çoğu insan yıllarca avukat onu savunuyor vekalet bile vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kafirler böyle... ...şey şey takip etmiyorlar olay yani. Böyle hani bakayım edeyim vesaire vesaire... ...takip etmiyorlar. <gülüyor> Bak bunu canlı... ...yani canlı bir örneği benim. Normalde ben avukat tutmamışım. Tutmayı da istemiyorum yani. Öyle bir avukat... ...avukat da tutulmamasına taraftarım mesela. Ama mahkeme belli bir... ...cezanın üzerindeki noktalarda... ...kişiyi mutlaka avukat olması gerektiğini ...şart koşuyor. Yani diyelim ki sen... ...9 senenin üzerinde bir cezayla yargılanıyorsan... ...senin mutlaka avukatın olması lazım... Sen istemesen de onlar avukat atıyorlar. Dediler ki barodan bir avukat atayacağız. Ben dedim ki yok bana barodan avukat atamayın. Ben avukat istemiyorum. Ben kendim bir avukat bulurum o zaman. Avukat şart. Hala o avukata ben vekalet vermiş değilim. Şu adam olsun orada bir tane adama yani. Bu adam olsun dediğim adama ben hala bugüne kadar iki sene geçmiş olayın üzerinden hala vekalet vermiş değilim yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konularda bilginiz olursa hani ne vekalet vermek zorunluluğunuz var. Ne de verirseniz mutlak vermek gibi bir zorunluluğunuz var yani. Ha ya benim sorum şundan. Biz dersek bu mesele bizim Konya'da bayağı güncel olmuştu. Tamam. Neyse bir avukat eee söyleşmesine getirdik. Tamam. İnceledik. Ona baktığımız zaman Allah'ın âlemi 7-8 yerinde geçti gün anlamıyorum. Şur ibaresi vardı. Tamam. Yani şimdi bu adam hani sizin dediğiniz avukat o olay başka, mesela bu olayda o, orada bir çok kuşur geçiyor onu imzaladığında onu direkt kabul etmiş mu hocam? Eğer atmış olduğu imza o maddeleri kabul etmeye denelete açıksa onu bağlar. Tabii küfre gider. Yani senin dediğin gibi maddeler varsa ben çünkü görmediğim için henüz öyle bir şey. Öyle bir kağıt. Ee, bir de benim bildiğim sen kendi notere gidip şey düzenleyebiliyorsun yani. yani. Kendi bir vekalet belgesi düzenleyebiliyorsun. Bunu gidip herhangi bir notere de sorabilirsin. E ee, zaten senin önüne bir taslak gelmiştir yani. Sadece mevcut var olan herhangi bir avukatın bürosunda hazır tuttuğu bir taslak gelmiştir. Bu mecbur değil senin bunu yapmanı yani. biliyor muyum? Sen hayır ben bunu kabul etmiyorum. Ben dilekçe şey yazıp vereceğim mesela. Benim itikadıma aykırı olmayan hususlarda, belirtmiş olduğum hususlarda muhalefet etmediği müddetçe beni savunması noktasında avukata şey veriyorum. Zaten kendi kanunlarında da bunlar vekaletin en vai türlüsü var yani. Öyle vekalet tek bir şey değil yani, tek bir çeşit değil. Savunma için verebiliyorsun. Mahkemeye bakması için verebiliyorsun. İşleri idare etmesi için verebiliyorsun. Birçok çeşit vekaletin türü var yani. Yalnız hocam ben notere sordum. Hı. Noter vekalet avukatı tek dedi. Ben bilmiyorum. Yok abi. Yani ben, şey ben böyle bir şey bilmiyorum. Ha ben yaşamış biri olarak söyleyeyim. Bir kardeşlere avukatı sorduk. O da tek çeşitlidir. Ben bilmiyorum. Yani ha. bizim kardeşlerimizden ee, sizin dediğiniz gibi bunların elinde bir varında bu böyledir de deyip verdilerse o da var yani. Nasıl abi? Hani sizin dediğiniz gibi elinde <gülüyor> daha taslak vardı. Bizim bunu değişik şekillerde verebilir miyiz dedim? Bak avukat şunu söyleyeyim inşallah da ee, avukat bize şunu söylemişti. Demişti ki normalde yani bunların elinde bir tane taslak var direkt ona imza attırıyorlar noter huzurunda bitiyor. Lakin demiştik böyle değil. Yani biz gidip bastırıp Hayır yani ben kendi metnimi kendim hazırlayacağım. Var olan metne imza atmayacağım. Mesela dediğimiz zaman hatta bir noter de söylemiş. Yani ben onu bizzat ya masrafları millet versin. Ben o notere e, bizzat ben kendim giderim. O noterde ben yaparım. Adam şey yapıyor diye kabul ediyor. Şimdi oturmuş bir düzen varsa adam zaten onun dışına çıkmamak için sana diyebilir yani. Yok tek tip imza at vekalet budur e, diyebilir yani. Böyle bir şey olursa sen de vekalet vermezsin yani. Hocam senetteki e, mesela tahsil edemeyen bir Müslüman olsa evet. mesela bir Müslüman olarak senet alıp vermeyi uygun görmüyorum ama mesela bir Müslüman kardeşimiz senet almış olsa şahsın birinden tamam e, bu parayı tahsil etmediği zaman icra mahkemelerinde bu hakkı arayabilir mi? böyle etkisi yok mu? var mı yok? Şimdi bana eğer soruyorsan mevzunun ihtilaflı bir mevzu olduğunu biliyorsun yani bu konu Özellikle son muasır tevhid ehli, tevhid alimleri arasında ciddi manada ihtilaf edilmiş bir konu. Benim fikrimi soruyorsan, bir Müslümanın değil senedi bütün dünyası da gitse bu tağutların mahkemesine gitmesin. Yani değil bir senet, işte 100 milyar 200 milyar gibi bir para, bütün dünyası da gitse yani hiçbir şey de kalmasa bu tağutların mahkemesine gitmesin. Ve bana kim de çevremdeki insanlar zaten gidemezler, böyle bir şey olamaz. Dışarıdaki Müslümanlardan da bana kim sormuşsa onlara da söylemişim kesinlikle dünyanız da gitse bu mahkemelere gitmeyin. Ha adam gider o beni ilgilendirmez ama bana sorarsa benim kanaatimi sorarsa ben ona derim dünyanın da gitse bu mahkemelere gitme diye yani. Senette de çok basit bir şey yani genelde 10-20 milyar için hiçbir Müslümanın da böyle bir şey yapmasını uygun görmem yani. Otelik kurum olarak hüküm neler edersiniz? Noter, Noter kurum olarak ve orada bir Müslüman çalışmasına memur olarak mı? Katip olarak evet yazıcı olarak şimdi yok yani memurluk ayrı noterde katip şimdi statüsü ney? yani Sünnet. Her, mesela şimdi ben diyelim ki belediyeyim evet. diyorum ki gelin temizlik işlerini birilerine vereceğim evet. sözleşmeyle Değil. şimdi bu küfür olmaz resmi memur. Ee, memurluk zaten me evet. memurluk dersek noteri okulu evet. polisi fark etmez memur memurdur yani evet kendisi e, şeye girdiği zaman e, o sözleşmeyi kabul edip ve o sözleşme de o maddeden dolayı yapılmış bir e, sözleşme bu küfre gider. Yani ama e, böyle hani e, şey için sordum bunu. Hani oradaki katibin statüsü ne? Ne iş yani? E, açık bir şey mi bu? Dileyen gidip e, şey mi yapıyor? Hani ben memur katip olayım mı? diyor Nasıl? Mürtedekiler memur değil. özel, özel Avukatın evinde çalışan katip gibi. O mümkün zaten için avukat olmak lazım. Öyle ben kadar açabilirsin. Ben avukatın yazdanesi var ya. Evet. Noterde avukatın yazdanesi. Sadece hani... noter alım satım işine bakıyor. O başka şeye bakmaz. O afak. Noter memuru diye yazıyor ama mühürlerde Me, bu, bu, bu, mevcut mevcut, mevcut. De ee, da var, var. E, memur mevcut, Nasıl? Ne? Ne? Ne? Ne? Mesur, memur değil, Öyle memur mi? Memur yani şöyle şey yani söyleyelim orada. Adam, bu adamların statüsünü öğrenmek lazım. Şayet memurluksa bu küfürdür yani. Ama memurluk de bakmak lazım nedir yani. Ona göre yarı resmi Yok bak. Yarı resmiyetten dolayı insan kafir olmaz. Yani bugün bir insan gidip her devlet kademesinde çalışan insan kafir olmaz yani. Öyle mi? Çünkü bir şeyin küfrüne hükmedebilmek için sabit bir nasıl olması lazım elimizde. Memurluk bugün Türkiye'de bugün küfürdür. Ama Arap devletlerinde küfür değil mesela. Yani Arap devletinde her insan buradaki gibi memur olmak için aynı prosedürden geçmiyor. Örneğin Türkiye'den konuşuyoruz. Türkiye memurluğundan konuşuyoruz. Türkiye memurluğu mevcut şartlarda 12 Eylül'den bu yana Türkiye'de memur olmak kafir olmak demektir. Yani sen önce küfre giriyorsun ondan sonra memur oluyorsun. Lakin bunun dışında kalan işler küfür değil de demiyorum ha. Evet. Statüsüne bakmak lazım diyorum. İş nedir? İşin içeriği nedir? İşe girerken bu adam ne yapıyor? İş esnasında neler yapıyor? Hepsini gözden geçirdikten sonra ehil olan birilerinin buna hükmetmesi lazım yani. Örneğin oradaki katip İslam'ın konuya göre miras meselesine göre de beşeri hukuka göre mirası çözüyor. Ve karara bağlayıp neticeye barıyor. Katip. Evet. Karara bağlayamadı o yetkisi yok karara. O yetkisi veriliyor. Başka, evet. olur veya yardımcısı olur veriyoruz. Yani bir de zaman erkeğe iki, kadına bir diyoruz ya, bir diyoruz ya. Hı. orada tavalık eşit. Erkeğe hı. kadına bir olarak o kağıdı hüküm verip imzalayıp onay veriyor. vermiş oluyor. Sen oluyor? Senin bak, bu zikretmiş olduğun noter öyle. değil de mahkemede de Noter yapıyor hocam bu işi zaten. memur olacaklar. E. E. Şey ben bunu bilmiyorum yani Bunun buna yani bakmam lazım şey yani. yani. Bunun ne olduğuna tam içeriğine bakmam lazım yani. Evet. Sen dediğin şekil bir şeyler varsa bu küfür olur. Lakin tam bakmak lazım yani. Tam anlamak lazım. Hocam bir kayıp Kazancı genelde faizde. Tamam. Yani faizli parası var. Ee, Geç ben konuşmayayım ama bizim hanım gittiği zaman demiş ki e, ben size sağlığımda üç kardeşler size malımı paylaştırayım. Tamam. Ama buna kazancınız geneli faiz. Tamam. E, ve şu anda da bankadaki parası mevcut olan parası faizde. Tamam. Bunun. Senin eşim bunu biliyorsa bunu almaması lazım. Yani bu ya adamı. Biliyoruz. Yani almamanız lazım bunu ya bu maldan da hayır görmezsiniz zaten. Yani faizden nema bulan paradan da hayır görmezsiniz yani. Sofrasına oturmak doğru mudur? Öyle? Sofrasına oturmak doğru değil. Yani bir adamın malının, aynının haram olduğunu bildiğin zaman onun sofrasına oturup onun sofrasına yemek yemek haramdır. Mesela tefeci adamın geliri diyelim faizde. Evet. Bu adam sana sofra kurdu. Bunun sofrasına yemek doğru değildir. Ha ne olabilir? Bir adam var. Hem işinde faiz var hem normal iş de yapıyor. Aynı zamanda mesela yani. ikisi beraber adamın şeyinde var, amelinde var. Böyle bir durumda ancak eğer haram galebe çalıyorsa oturulmaz. Haram galebe çalmıyorsa oturulur. Lakin senin dediğin gibi adamın kazancının tamamı faizse bundan imtina etmek lazım yani. Bir de şu var hocam, benim evime geleceksen tülbanlı gelme demiş. O adamız da yani evine de gitmemek ya. lazım yani. yani, yani adam. Herhangi be, onun dışında diyor ki be, babam bana beddua ediyor. Nasıl? Etsin, onun bedduası kabul olmaz deseydin. Yani babanın be, bedduasından korkmak için babanın baba olması lazım önce. Yani öyle her beddua edenin bedduası kabul olsaydı gökten şey yağdı, kemik yağdı yani. <gülüyor> onun için o e, babanın bedduasının beddua olabilmesi için yani babanın baba olması lazım. Evime türbanlı geleceksen gelme diyen bir babanın bedduası be, be inşallah kendi üzerine geri döner yani. Yani, yani benim evime öcü gibi gelme demek istemiş işte. ben onun için türban ee, Yani yani fark yok bizim için e, kadınımızın tüm tesettürüyle başındaki örtü arasında farklı yoktur. Çünkü bize göre eşimiz kadınlarımız tamamen avrettir yani tepeden tırnağa her tarafıyla avrettir. Onun için e, yani bu babanın bedduasından korkmasına gerek yok. yani böyle bir babanın bedduası kabul olmaz yani. Ya bu bu şey, anne babanın mirasına, olabilir mi? Peygamberimiz hadis-i şerifte diyor ki İmam Bukhar ve Müslim rivayet etti. La yeriful muslimul kafira وَلَا يَرِسُ الْكَافِرُوا الْمُسْلِمَةِ Müslüman kafire, kafir de Müslümana mirası olmaz. Hadis bu, apaçık. Öyle mi? İslam tarihinde bazı ulema Müslümanın harbi olan kafirin malını alabileceğini miras olarak söylemişler. Ama bunun bir delili yok. Yani hiçbir delili yok. Sadece işte şöyle olursa böyle olur gibi bir takım yürütmeler var. Ama bu konuda tek bir hadis var. Onu da söyledim zaten. Müslüman kafire Evet. kafir de müslümana mirasçı olmaz diye peygamber aleyhissalatü vesselam evet. buyuruyor anne baba hocam bu anlık da valla ben hadisi söyledim artık daha gerisini bilmiyorum evet. müslüman kafire kafir evet. müslümana mirasçı olmaz diye anne baba bu mirası almazsan ben bunu devlete bağışlayacağım dediği... yaşarken çocuğuna hibe evet. edebilir evet. lakin miras evet. olarak alamaz evet. yani mesela diyelim ki kafir olan bir baba evet. evladına ben sana bu evimi veriyorum diyebilir bu ayrı evet. bunun nehyeden bir hadis yok bir ayet yok Lakin şeye gelince öyle değil. Ama miras olarak kalırsa bunun nehyeden bir hadis-i şerif var elimizde. Evet. Ecman. Yani, Enam türesi 111. 111. ayetinde müşrikler, hanım müşriklere itaat ederseniz siz de müşrik olursunuz diyor. Evet. Yani, Mahalinde biraz daha şey de açıklamasında yani en ufak bir şeyden iltaat ederseniz, hani siz de dinden çıkarsınız. Hatta biraz daha ileride ne kadar kim ve şehadet getirse boştur diyor. Hani o itaat değil ki nasıl oluyor ayrılıyor, ayrılıyor mu bu? İtaat değil ki ben hani yok, o itaat anı kübürü en ufak dediğine göre geliyor zannediyor. Ayeti baştan alalım inşallah konu anlaşılsın. Evet. En ufak bir itaat demeyelim de. Şimdi şu şekilde ee, <gülüyor> Mekke'de İmam Hakim Müstedreğinde rivayet ediyor. Mekke'deyken Mekkeli müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabesine şöyle bir e, şüpheyle geliyorlar. Siz diyorlar kendi elinizle kesmiş olduğunuz hayvanları yiyorsunuz da Allah'ın öldürdüğü hayvanlara meyte, ölü deyip bunları yemiyorsunuz diyor. Bu nasıl bir iştir? Sahabe de bir an düşünüyor. Ya gerçekten biz kendimiz kesiyoruz, yiyoruz. Allah öldürüyor ama yemiyoruz diyorlar mesela. Bir o anki düşünceye Allah diyor ki eğer siz onlara itaat ederseniz, yani benim haram kıldığımı helal görmeden siz onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz müşriklerden olursunuz. Yani bu itaat mutlak bir itaat değil. Helali haram, haramı helal görmeden yapılan bir itaat. Çünkü Mekke'deyken aynı ayetin inci dönemlerde Müslümanlardan olup da müşriklerin yanında çalışanlar var. Öyle mi? Demirci olup da müşriklerin değil hatta tağutların yanında el çalışanlar var. Bu çalışma itaati mesela onları küfre sokmuyor. Ondan dolayı bu mutlak bir itaat değil yani. Ne tür itaat olursa olsun değil. Helali haram Haramı helal görmede var olan bir itaat. Zaten mesela İmam Kurtubi'nin de tefsirine bakarsanız bu ayet-i kerime'nin tefsirinde e, Maliklerin imamlarından İbn-i Arabi diyor ki bir insan kafire bir haramda itaat eder lakin kendi itikadında onun haram olduğunu kabul ederse bu Müslümanız. Sadece fasık olan bir Müslümandır yani. Peki hocam bir muhtar en aşağı en ufak bir memur yani o targıtların yani çağırdığı zaman her emreden kâğıt etmiyor hiç ayırıyor mu yani hani en ufak adı, Me, zaten da memurları dedik memurlarda ayrım yok Türkiye'de memurluk küfürdür dedik Türkiye'de memurluk küfürdür, ha, Türkiye'de memurluk küfürdür. Evet. sadece şunu dedik her çalışan kafir olmaz anladın her devlette çalışan adam çünkü bunların statüleri birbirinden farklı farklı Ha her devlette çalışan kafir olmaz ama iyi bir şey yapıyor maşallah değil ha her devlette çalışan adam haram işliyordur. Her devlette çalışan adam yanlış yapıyordur. Bu ayrı bir mesele. Lakin bunların hangisi kafir? Sizin dediğiniz gibi mutlak itaat etmeye söz veren, mutlak itaat eden, küfür maddelerine imza atan veyahut amelinin kendi içerisinde küfür olan, bir helali haram, bir haramı helal kılmak olanlar, işte imamlar, polisler, askerler, öğretmenler, doktorlar vesaire vesaire, bunlar zaten kafirdirler. Peki hocam bir de, daha... İsa 59'a Allah'a itaat edin, Resul'a sizden olan emir şahitler deyince o itaatlerle yani yine ayırıyor böyle, o da mı ayırıyor? Dön. Anlamadım ben sonunda. İsa Evet. Allah'a itaat edin, Resul'a itaat edin, sizden olan emir şahitler deyince hani o memurların umumu itaat yani. Tamam. ayağını. Değil onlar. Evet, evet, bizden değiller tabii. O da kendiler aynısını. Tamam, aynı öyle. Doğru anladıysam, inşallah aynen öyle. Diyaret, Yok bak ben yani e, dedi ki bunların hepsi birbirinden farklı olan şeyler. Kredi kartı faiz yaptı. Çek gör Ha çek ne dedin? Aldığın çekin şeyi nedir? Çek, çek şu an. İnşallah biz veririz de. İnşallah. inşallah Diyelim bir ticaret yapıyoruz. İnsan buluyoruz. Anlaşıyoruz. E Para ya ticaret yapıyoruz Şu arada kadar onla bir ticaretimiz olsun, başka bir şeyimiz Tamam. Ama biz ziyaret turu humuzu açarız iş? Tamam. Diyelim ki bana adam almış olduğum bir şart parası, bizimle bizi ufkuna sürüyor. Tamam. Nasıl sürüyor? Diyorsun İstanbul'a üç ayda başka ne tamam. olacağım onu? 6 ayda alma şansım oluyor. Tamam. Tarih veriyorsun. çıktı tarif ediyorsun, o tarife paranı ödüyorsun. Tamam. Bunda haram olan bir şey ben görmüyorum. Yani bu anlattığın gibiyse eğer başka, yani diğer tindeki önce çekme, sonra çekme şey yok. O zaman adamı adamın verdiği tarife, adam ne kadar? Evet Çek denilen şey senin bu dediğinse Bu da İslam fıkhına göre haram olan bir şey yok Burada tek problem var hocam evet. Evet. Şey var. Evet. Mesela çeki evet. Şey yapıyoruz ya Aldık tamam. ee, Mesela çeki kestim ben sana tamam. 10. ayın 30'unda ödeyeceğim Tamam. Fakat bankada diyor ki 3-5 gün önce yatıracağım parayı bir yere geldi. Bankaya yazdın Eee Bankaya yatıracağım ya yanımda dursa Aliye vereceğim, Mehdiye Ali vereceğim diyeceğim de vardım. On gün önce yatırdım. Tamam. Burada bir babalı bu var mıdır? 10 gün bankada param bulacak. Yani banka bir bineyse senin paranı kullanıyor 10 gün kullandım. Sen kesin emin misin bankanın paranı kullandığını? Yok var mı? Şunda para yatırdın sen micek? 30 tane yatırı 30 da çekildi paranı dedim 30'un zaten 90 dedim yani. Yani. On gün önce bir yatırdın biliyor önce de yani. Var, Şimdi bir bir ben 8 O gün çekip, Anladım. Yani ben bu anlatılan anlatılanda ben bir şey bilmiyorum. Yani eğer buysa benim bildiğim çek de kafamda olan da bu. Çünkü herkes bazen bir şeyleri anlatırken farklı yorumluyor yani olayları. Buysa eğer ben bunda bir haram bilmiyorum. Yani çünkü bir şeyin haram olabilmesi Yok. için bu hocam da? Yani evet. hani bankada paranın durumunda vabal var mı yok mu orası rahat böyle şimdi normalde ha bak şunu dersen ben bu sebepten ötürü bunu yapmıyorum bu şüpheden ötürü dersen bu en güzel olanıdır yani mesela şimdi sen bundan işte çektir şudur budur bunlardan bu sebeplerden ötürü uzak duruyorsan Allah azze ve celle zaten bu necrini sana verecektir bu ayrı bir mesele lakin bu haramdır diyebilmemiz için çok açık bir şey olması lazım ben böyle bir şey bilmiyorum yani yoksa sen bana desen sen olsan ne yapardın aynı senin yaptığını yapardın yani bana sorsan desen ki sen çektirmektir Post makinasıdır şudur budur falan Hem aynısını yapardım yanımdakilerine Diyorum zaten aynısını da yaptırmaya Çalışıyorum ama Biri gider bunu yapar bu alışveriş Şekli haram bir alışveriş şeklidir Diyebilmemiz için bunun için elimizde çok açık Sabit bir nasıl olması Lazım bu anca olayı şüpheli Konuma düşürür sizin söylemiş olduğunuz Olayı sadece şüpheli konuma düşürmüş Olur yani Şimdi, ee, şimdi konumuz değişik dönemde İlim almadıkız ya biz de ticaretteyiz. Tamam. Haraburbazın annalca benim dövtim çekeyim yatıyor şimdi. <gülüyor> Yaladım, ne mal O şimdi. normalde aslında böyle olmavaçlardım. <gülüyor> yani e yani <gülüyor> doğru belli, olabilir. Belli bir zaman içinde mesafede bir soluk yok. Benim hesabında Benim 3 günde ödeyeceğim için de aynı para. Yani evet. hayatla değişmiyor. Bu evet. itibarla bir hafta da ödediğimi alt aylık en işte çek kesiyor bu sıra. Tamam. Yani, e, şöyle diyeyim benim ticaretim alanında 100 milyar gibi parayı o kullanıyor çekin hatırlma. Hmm. Şimdi ben de banka benim paramı kullanacak diye ben bundan vereyim şu anda. Tamam en güzelini yapıyorsun. Daha bundan daha güzeli de yoksa da en güzeliği madem öyle olayca cini bol bol versin inşallah. Hocam bu Türk'in şimdi sen bana dedin ki benim elime bir tane siftek aldım Tamam. Bir siftek bir taksı mıydı? fiyatı. Evet Tamam. Sen de bana ücret adet ödemeyi zaman tipin fiyatı 52 TL. Tamam. Bunu gaz yazmada bir saniye var mı tamam. yok mu? Bunu gaz yazmada derken Yani mi? örneğin tamam. yani, yani ya. vadeli yakıt akaryakıt aldığın zaman tamam. bunlar litre hesabı yazıyor. Biz de bunu gaz yazabilir mi? Yazamaz. Mıyız? Hayır sen <gülüyor> adama malı verdiğin gün malın fiyatı neyse malın fiyatı olur. <gülüyor> Peki 3 ay gelmemiş bu müşteri? 3 ay gelmemiş diyelim örneğin normalde malın fiyatı neyse odur normalde. Ama diyelim sen zarara uğradığına inanırsın. Evet. Gidersin orada İslam kadısı olan birinin yanına ben zarara uğradım dersin. O da bir ölçü birimini esas alıp senin zararını hesaplar senin zararını adam ödetir. Bu olur. Ama senin kendine göre bir şeyler koyup adamdan bir şeyler alman bu kesinlikle caiz olmaz. Ama mesela bir İslam yurdu olsa biri benim borcumu bir sene geciktirdi diyelim Hani faiz yok diyoruz ya, faiz yok demek para sahiplerini perişan etmek demek değil. Yani sanki hep borç alan kurtuluyor, borç veren sürekli mağdur, böyle bir şey yok. Borç veren de gidip kadıya, ben bu adama şu tarihler arasında borç verdim, adam benim borcumu getirmedi, ben de mağdur oldum. Veya paramı iki sene sonra getirdi, ben bu parayı kullanamıyorum şu anda dese, kadı o adamın zararını ondan tazmin eder. Ama bu ferdi olursa faiz olur. Yani kişi kendisi yaparsa bunu, bu faiz olur. Hocam e, biz petroldan Yakıt alıyoruz normalde Bir anlaşmamız var yani onlarla e, ayrı ödemelerle Şimdi geçenim, petroldaki Arkadaş müdür dedi ki e, Bir Bir aydan bir aya ödeme şartıyla Alışveriş yapıyoruz. Mesela bir ay iki ay oldu Hı. İki ay oldu e, Dedi ki ben bunu araştırdım dedi O da inançlıydı biraz Hı. Ben bunu araştırdım dedi ikinci aya diyelim ki %5 veya vermesi yani onun hesabına göre e, koyarım öyle aldım dedim ben de dedim ki ikinci aya kafana göre %5 koyarsam bu benim alışverişime uymaz ben o şekilde alışveriş yapmam Hı. ama şöyle yaparım dedim yani mesela bugün e, 5 liraysa bir ay sonra da bir ay müddet veriyor ya bana bir ay sonra ne olursa olsun aynı paradan ödeyeceğim ama ikinci ay olursa bu 6 lira olduysa benim yüzümden bir lira mağdur olduysan Hı. ben onu sana öderim dedim yani. Bu şekilde bir anlaşma yaparsak yapalım dedim yani. Öyle kapatsan yani Onu söylediği nasıl olur? Yani o kendine göre yüzde beş mi koyuyor? Veya yüzde onun gün için bir şey söyledi yani. Ben kabul etmedim. Ee, öyle olmaz zaten de. O olmaz. Ama alışverişlerinizi kurtarmak için şunu yapabilirsiniz. Mesela sürekli mi aynı yerle alışveriş yapıyorsunuz? Evet. Mesela diyelim ki siz Mal al, İslam fikrındaki alternatif söyleyeyim inşallah mal alırken evinde altının var mı senin mesela? Bu altını al götür bu adamın yanına bırak al da bu benim senin yanındaki altınım ben geciktirdiğim anda bu altını boz bundan al parayı diye rehine fıkı demiş olduğumuz İslam fıkında olan bu şekilde fayda hiç bulaşmazsınız sonra o ay işin düzenlendi mi sen yine o hepsini tamamlarsın oraya bırakırsın sen geciktirdiğin her an hiç üzerine gelmeden onu bozdurup oradan almış olur şeyini. E parasını. Yani İslam fıkında da faizin önüne engellemek, iki tarafından mağdur olmaması için İslam fıkhının getirmiş olduğu öneri rehin fıkı. Boş alışverişinde. Bu benim e, söylediğimde bir şey var mı faizle alakalı bir şey var mı? İşte senin söylediğiniz siz değil de ortak birinin yanında bunu yaparsanız daha güzel olur. Yani mesela bu mağduriyet neye göre mağduriyet? Bu adamın zararı ne olmuş? Bu zarar nasıl tazmin edilmelidir? O o piyasayı anlayabilecek yani onu ölçebilecek bir ilim adamının yanında bunu yaparsanız bu daha güzel olur. Ya yani o senden zararını talep edebilir yani. Böyle bir haklı var adamın. şey söyledik yani mesela e, mazotun nitresi belli mesela yani. Tamam. Üzerine bir ay getirttiysen bir ay içinde mesela diyelim ki beş lira buna zam geldi. Hı. adam bana verdiği değeri beş lira fazla alacak yani. Hı. Ben bunu öderim dedim yani e, bu böyle olursa tarihlere bakalım. Hı benim eee benle dolayı gelirken tarihte tamamediniz zararı ben karşılayacağım. Mazotun fiyatına göre yani. Evet, ya böyle olursa inşallah bir şey olmaz. Yani böyle say. mutlak bir şey belirlemeden belli bir şey üzerinden olursa inşallah bir şey olmaz yani. Fiyatı düşerse de düşük fiyatlanır. Yani. Tabii öyle iki taraflı olacak yani. Fiyatı evet. düşerse de öyle olmak kaydıyla öyle olur zaten. O aynı bizim meseleye geliyor hocam. Yani, yani, şey yani aynı aynı hocam. Sen müşteri dedin ama o zaman yani şimdi şöyle tamam. ben alacağım. senin eline bir tane tüp daktım. Tamam. Ben sana tüpü daktım, fiyat, tamam, 48 Tamam. Sen bana üç ay uğramamışsın Tamam. Sen bana üç ay sonra geldim, dedin ki benim borcum kaç para? Tamam. O zaman taktığımızda 48 di. Tamam. Şimdi fiyatı 52 TL. Tamam. Bunun Peki, tamam. fiyatı düşerse, düşük fiyattan alıyor musun? Alıyoruz. Öyle. Alıyoruz. Yani yani o o şey öyleyse alıyoruz, 40'tan alıyoruz. Şimdi öyleyse olur. Evet. Mesela diyelim ki faiz nedir? Faiz bir tarafa dönen menfaat demektir. Evet. Öyle mi? Yani ben sana mesela diyelim ki sen bu malı benden aldığın zaman 2 ay sonra ben ödemedim. 2 ay sonra geldim mal olmuş 50 bin lira mesela. Evet. 52 evet. değil. Sen altını alıyorsan üstünü de alabilirsin. Evet. Eğer bu belliyse akitte. Evet. Mühim olan bunun belli olması. Bilmiyorum. Siz bunu... Ya yani herkes biliyor ki Konya piyasasından konuşuyorum ben. Heh. Tüp olan birisi tüp olarak öder. Para olarak Öyle ise olur. Yani. Sen bana dediğin tek taraflıydı. Hani 50 52 oluyor dedim. Sen dedin ki bu belli bu piyasa da böyle. Yani 48 olduğumu 48, 52 olduğumu 52 böyle olur. Bu tek taraflı olmadığı için sen yani zarar etme ihtimali de var. Evet. kar etme ihtimali de var. Evet. Hocam biz bizdir müşteriye bunu diyoruz ki biz kaz olarak veriyoruz. Yani kaz alayım, olarak yazmak demek. Ha yani yani olur. Evet. olur. Tamam olur. Böyleyse olur. Ama takmaya uygun hocam ben düşünüyorum. Çünkü biz zaten bir 5 lira kar etmişiz. Bir daha niye 2-3 lira kar ki? Ya öyle şey vermeyelim peşin verelim. Tamamdır. Tamam. Ya da hakkımızda eti olduğun gibi fiyat yazdırırız onu alalım. Evet. Ayrıca bir kar niye alalım biz yani? Olur öyle. Ya. Böyle alalım. düşünürseniz güzel olur yani. Zaten biz karımızı yapmışız. Evet, olur. Böyle olursa olur. Evet. Yani çünkü şunu tekrar söyleyeyim. İslam fıkında her zaman veren mağdur değildir yani. Verenin de hakları korunmuştur. Evet, evet. Alanın da hakları korunmuştur. ...şu andaki yani müşteriler verisi ödemeye geldiği zaman... ...52 TL'nin fiyatı geri çektikleri için... ...biz 50 TL'den alıyoruz. Geri çektikleri için. Tabii. Evet. Tamam böyleyse olur. Yani bu iki şekil olması lazım ama onu söyleyeyim. Evet. Ya abinin dediği gibi bu piyasada herkes tarafından bilinen... ...veya bilinmiyorsa sizin akitte mutlaka belirttiğiniz... Evet. ...ya sözlü ya yazılı belirttiğiniz bir şey olması lazım. Evet. Abinin dediği gibi yani bir anlaşma yapmışlar onlarında... Yoksa mesela bir anlaşma yokken pat diye böyle bir kural çıkarırsanız evet. bu olmaz yani. Evet. Tamam mı? Eğer bu da iki türlü olur. Ya siz belirlersiniz ya da oranın örfünde o bellidir. Zaten bir daha zikretmeye gerek yoktur yani. Hocam inşallah bir soru daha sorayım. Ben şey Mehmet abi değil mi? Evet abi. Tamam. Şimdi hocam bu belediyenin veya devletin diyelim evlenme veya muamelesi diyelim hocam. Tamam. Şimdi ben evleneli beş yıl oldu. Tamam. İlk evlendiğim zaman yaşım tutmuyordum. Tamam. Niyeti, ben şimdi tuşunu yaptıracağım niyeti vardı. tamam zaman geçti bazı arkadaşlardan konuşarak iş işare yaparak bunun uygun olmadığı kararına vardık tamam bunun, Bazı ondan bir zaman geçti ben bunu yaptırayım çocuklar çocuklan çocuk oldu iki tane mağdur olmayalım tamam. gibisini düşünceye girdik ve e, bunu kim kimlik gibi mi alır? Yoksa bir başka arkadaş da geldi bu meseleden dolayı bizi tekfir etti. Tamam. O mesele de şudur. Allah Azze ve Celle Kur'an'da evlenmenin yani Kur'an ve sünnette evlenmenin prosesörünü çizmiş. Tamam. Sen bu şahsı alacaksan mirini veya şu şöyle şahidini prosesörünü çizmiş. Bir de diyor devletin çizmiş olduğu şey var. Sen burada diyor Allah'ın e, emretmiş olduğu bir şeyi bıraktın kenarıya böyle bir yola gittin. Da tercih Şimdi bak güzel kardeşim Eğer bir adam Ben İslam nikahını kıymıyorum Resmi nikahla yetiniyorum derse Böyle halih kafir olur A'dan tamam? Arkadaşın dediği o zaman olur Yani eğer bir adam derse ki Ben e, gel nikahınızı kıyalım Yok ben nikah kıymaya gerek yok Ben resmi nikah yaptım Derse bu dediği doğru O Allah'ın belirlemiş olduğu bütün prosedürü çiğner Öyle mi Kendisi gider yepyeni bir nikah tarzı belli. Lakin ben zaten bir Müslümana iki tane Müslüman şahiden nikahımı kıydırmışım. Meynimi vermişim. İslam'a göre yapmışım. Sadece sistemde evli görünüp çocukların bana ait olduğu belli olsun diye bir kayıt işlemi yaptırmışım. Öyle mi? Bu o anlama gelmez. Yani onu söyleyen arkadaş biraz işi fazla şey yapmış. İşi biraz fazla uçurmuş. Onun dediği ne zaman olur? Benim dediğim gibi olur. Bir insan imam nikahını saymaz. Ee, şeyi sayar, resmi nikahı din nikahı yerine sayar bu insanı küfre götürür veya İslam talakını kabul etmez, resmi boşanmayı talak yerine kabul eder, bu insanı küfre götürür. Ama adam zaten bütün prosedürünü İslam'a göre yapmışsa sadece senin düşüncende olduğu gibi, yani bir kayıt alma yani işlemi şeklinde e bunu yaparsa bu insanı küfre götürmez yani. Hocam bir Evet buyurun. Şimdi deniz değil, inşaat malı ee, mesela bazen e, resmi işler geliyor. Şimdi mesela bir okul işi geliyor, yani okulun demirini bağlamaya iş geliyor. Bu işi yapabilir miyiz? Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ve taawunu 'ala al-birri wa takva valla taawunu 'ala ve iyilik üzerine yardımlaşınız. günah ve haddi aşmak üzerine yardımlaşmayınız diye. Açık? İnşallah. Yalnız hocam resmi muamelette şöyle bir verebiliriz Evet abi tamam. E devlete geçtik ya He. Resmi muamelette yaptırmayan kişi Çocuğunu <gülüyor> okula göndermemede problem yaşamayacak Yaptıranlar yaşayacak yalnız evet, tamam. Örnek şimdi Mehmet'i evde oturken yakaladı ya Geldim oturak Mehmet diyecek ki benim arasında çocuk var bende değil <gülüyor> Anladın Mehmet'in üzerinde ama çocuk var Şimdi ben araba satmak için oturma alacağım ben burada yerde. Hani iki abdet ya aldım. Ben okuldan gelecekler bana. Tamam. Ama rezim muhabbeti yoksa ben kurtaracağım. Anasını da diyeceğim. Tamam. Anası nerede? Niye Anası ne diyeceğim anasını? E. <gülüyor> Anası oturum almasına gerek yok hocam. Yani e. yani erkek erkek aldı mı yani bir yerde. <gülüyor> o, koy... şey Bu başlangıç değişmedi çünkü <gülüyor> efendi, sister, anam, oturum diyeceğim. Tamam hocam alıyor da Kuzat seni geliyorlar okul için rahat istiyorlar Beni rahat istiyorlar Aynı abdestin yine de abdestin Aynı <gülüyor> abdestin rahatsız abdestin var adresi, adresi, fark <gülüyor> etmez <gülüyor> <veya baba> fark <gülüyor> etmez Sen <gülüyor> dönemli olarak sözü <gülüyor> göstermiş <Sözüm gülüyor> Kadına her yapmaya gelir. fark etmez Şimdi geleceği adam Geri bir abdestin buluyor Buyurun günüş evet. ortamında. cuma Doğru mudur? Yoksa... Eğer cumayı bu şekilde kılarlarsa cuma öğlen namazını onların üzerinden düşürür. Hı. Lakin cumanın kendisinden ötürü meşru kılındığı hikmetler yerine gelir mi? Gelmez. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a cuma Mekke'de faz kılınıyor. Peygamberimiz cumayı Mekke'de kılmıyor. Medine'deki sahabesine cuma yazıyor, e, mektup yazıyor. Ve Medine'deki sahabesi Cuma namazını kılıyorlar. Orada kılıyorlar. Peygamberimiz ne zaman Cuma'yı kılıyor? İlk defa şicret ederken Ranune Vadisi'nde. Yani Müslümanların çoğunlukta olduğu bir yerde Peygamberimiz Cuma namazını kılıyor. Ha burada iki tane yanlış görüş var. Biz Darul küfürde kılınan Cuma namazı batıldır. Çünkü Peygamber Mekke'de Cuma namazı kılmamıştır. Lakin bu görüşün kendi aldığı delil kendini çürütür. Çünkü Peygamber'in mektup yazdığı de o zaman henüz İslam değil. Yani orada demek ki bu kuvvetle alakalı bir durum. Yani Darül Küfür'le İslamla değil Müslümanların Cuma şiarını ızhar edip o hutbeyi okuyup güçlerini kuvvetlerini ızhar edebilecekleri şeyle alakalı bir durum. Hakikaten Aral'ın avadici de İslam toprakları değil. Öyle değil mi? Lakin bu ne demektir? Ee, Cuma mutlaka kılınmalıdır. Kılınmazsa olmaz bu da yanlış bir görüş. Neden? Çünkü gücün e, oranını gücün kuvvetini kim belirleyecek? yani ne güç ne seviyeye gelirse cuma kılınabilir kılınmaz. ondan ötürü müslümanlardan biz cuma kılabiliriz kılmalıyız diyenler 3 kişi de olsa 2 kişi de olsa 3 kişi olmaya da gerek yok cemaat 2 ve 2'nin üstüdür çünkü cuma namazını kılmak isterlerse kılabilirler ha, tavsiye olarak bana sorarsan fikrimi bence cuma'nın kendisinden ötürü meşru kılındığı sebepler yerine gelmediği için müslümanların cuma kılmaması en efter olanı yani e, evet Müslümanların bugün var olan camilerde namaz kılmamaları lazım kılınmaması lazım niye kılınmaması lazım çünkü ister eski cami olsun ister yeni cami olsun temeli ister takva üzerine olsun ister nifak üzerine olsun fark etmez bugün camileri kirleten mescid-i özelliklerini camilere getiren temelleri değil diyanetin musallat olması başına imam göndermesi kendi küfrünü, şirkinin, tefrikasının, zararını o camilerin içinde insanlara yayması. Yani temel meselesi artık bitmiş bu vaziyette şu anda. İstersen kur şu anda bir cami. Yani ee, o git bir cami kur. Konya'nın içine. Diyanet oraya musallat olduktan sonra sen temelini istediğin kadar takva üzerine at. Gene o adam oradaki o küfür madde şeylerini, e, küfür ahkamını orada yayıyor. İnsanları saptırıyor. İnsanları şirke sürüklüyor. Ondan ötürü bugün var olan camilerde Müslümanların namaz kılınmazları. İster Osmanlı'nın yaptıkları olsun, ister cumhuriyetten sonra yapılanlar olsun, ister devletin yaptıkları olsun. Hocam, kılma yoksa... Cemedin gene kılmayın. Parkta kılın gene kılmayın. Bir esnafın kapsını çalın. E... Parkta <gülüyor> bir parkta parkta Nasıl? Parkta çalıyor. Yok, yok Öyle değildir. Yani insan bu konuda biraz hassas oldu mu? Bir de Türkiye gibi bir yerde petrollerin mescitleri var, alışveriş merkezlerinin mescitleri var. Ondan sonra ne bileyim yani çok namaz kılacak çok yer var. Bir esnafım bir de kapısına gidip bir namazım geçiyor. Şurada namaz kılabilir miyim dediğinde biri yok dese ikincisi mutlaka buyur kıl der insana yani. Kıran mescidinin hükmü İstanbul devletinde geçerli değil mi hocam? Yani hani Cuma'nın hükmü gibi. Yok böyle bir kayıt yok. Allah Azze ve Celle ayet-i diyor ki ve الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارسادا لمن حارب الله zarar vermek için, küfür için, müminlerin arasını bölmek için, Allah ve Resulüne düşmanlık edenlerin karargahı olması için mescit edilenler diyor. Mescidin yerini değil, özelliklerini bize zikrediyor. Hemen akabinde diyor la taqum fihi ebeden ebediyen oradan namaza durma diye. Kişi ailesinin Kılabilir tabii ki cemaat olarak hanımını kendine cemaat yapıp kişi namaz kılabilir. Lakin eğer hanımıyla namaz kılıyorsa hanımını arkasına alması evet. lazım. Yani yanına değil, erkekle kıldığı gibi. Çünkü Peygamberimiz kadını tam arkasına alıp namaz kılıyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam. O zaman bir soru daha soruyorum. Hakkını helal ettin. Gerçi çok zaman ve inşallah sizin ağzınıza duymakla soruyorum. Bu okul meselesinde ikinci adamın şeyini soruyor. İkinci adam derken ne soru? Ne? birinci adamı okula gönderen adamın o aynı bir şey. Tamam. Tamam. Bir adamı koruyorum dediği zaman Ya bu adam ne şey demeye? Peki bu ikinci okula yollayan adam söyler mi? Sokak başında, veya köşelerinde. Gönderdiğimi ifadeler bulunduğunda, bulunduğunda, hastalıklarımızda. O adamı konum ediyoruz. Şimdi bak sen e, soru şeklimiz. Evet. Ya ben Şimdi yanlış anlaşıyorum. Ya, evet. Şimdi burası, burası Esta, olur. Estağfurullah. E, e, estağfurullah. Bir adam bu sistemde çocuğunu okula gönderiyorsa küfür edilir. Sakındırıyor mu, sakındırmıyor mu bilmem defteri, kalemi, kitabı bizi bağlamaz. Tamam, bir Müslüman, çocuğunu okula göndermeyen bir Müslüman, evet. çocuğunu okula gönderen bir adama ben çocuğunu sakındırdığına inanıyorum Veyahut da tevhidlinin olduğuna inanıyorum Vesaire evet. Herhangi bir şer'i sebepten ötürü Bunu tekbir etmezse Öyle mi? Evet, evet. Bu adama biz ne diyeceğiz? Ben sana salıyorum şey En güzelini yapıyor tamam o zaman, <gülüyor> <gülüyor> zaman. Tamam Tamam Yani o Korudum diye adam korumadığını gördüğü zaman Tamam. zaman, tamam. zaman doğru mu soruyor? eğer kendisi ben korudum diyor diye tekfir etmiyorum diyorsa ve sen ona koruduğunu koruyamadığını ispat ettiğin halde söylüyorsa o zaman tekfir edersin ama bu sebepten dolayı tekfir etmiyorsa yani o ikinci adam birinci adamı ben koruyorum dediğine inandığım için tekfir etmiyorum dedi sen de buna burayı ispatladın yani onun üzerine bina eti, esası yıktın o zaman tekfir edersin tamam Lakin adam bete ben tevilinin var olduğuna inandığından dolayı tekfir etmiyorum. Veya konunun kapalı olduğuna inandığından dolayı tekfir etmiyorum. Veya da bu meseledeki ihtilaftan ötürü tekfir etmiyorum vesaire. O zaman yine tekfir edemez. Anlatabiliyor musun? Yani sen eğer bu dediğim bölüm yönden dolayı adam onu tekfir etmiyorsa, sen de bunu ona ispat edersen o zaman tekfir edebilirsin. Çünkü kendi iddia etmiş olduğu iddiayı sen onun karşısında çürütmüş olursun yani evin derken ona biraz açalım. Şimdi normalde e, şöyle söyleyeyim inşallah İslam fıkında tekstil mevzusunun ele alınabilmesi için birkaç tane ilmin bir arada ele alınması var. Tamam e, Bu işin bir itikat ilmi var bir de fıkhı ilmi var. Normalde bu iş beş tane ilimden müteşekkil de ben anlaşılabilecek şekilde inşallah izah edeyim. Bir fıkhı bölümü var bir de bu işin e, itikat bölümü var. Şimdi genelde Müslümanlar itikadı öğrenirken sadece itikat ilminden yola çıktıkları için küfür dedim mi başka bir şey gelmiyor insanların aklına. Küfür dedim mi mesela bitmiştir diyoruz. Lakin normalde İslam fıkında bir insanın küfre girmesine engel olan durumlar var. Alimler bir insana teşvir ederken şartların yerine gelmesi ve engellerin ortadan kalkması gerekir. Böyle bir ibareye rastladınız mı hiç kitaplarda? Bir insanın tekfir edilmesi gerekirken şartların yerine gelmesi ve engellerin ortadan kalkması gerekir. Bunu hiç duydun mu daha önce? Duymak. Herhangi böyle ehl Sünnet âlimlerinden birinin kitabını okursan mesela Şeyhülislam Hüseyin Müteymiye, Fetava kitabı var ya, üç sayfadan birinde bunu bulursun Allah'ın izniyle. Bir insanın tekfir edilebilmesi için, muayyen bir şahsın tekfir edilebilmesi için tekfirin şartlarının yerine gelmesi ve engellerin de ortadan kalkması gerekir der. Peki engeller nedir? İkrah, cehalet, tevil. Tamam Bir insanın küfre girmesine engel durumlar. İkrah, cehalet, tevil. Ha bu üçü, İslam tarihinde üzerinde bunlar kadar ihtilaf edilen başka bir mevzu yok yani. İkrah nedir? İkrahın sınırları nelerdir? İkrahın boyutları nedir? Cehalet nedir? Cehaletin sınırları nelerdir? Hangi cehalet özürdür? Hangi cehalet özür değildir? Tevil nedir? Tevilin şartları nelerdir? kim tevhüle ehildir, kim tevhüle ehildeydir vesaire. Buradaki ihtilaftan ötürü biri küfür işleyen birini tekfir etmezse, kendi o küfürden beri kalmak şartıyla. Tabi kendisi işlememek kaydıyla bu insan mazur olur. Tamam, şer'i bir sebepten ötürü tekfir etmezse diyorum ya, şer'i bir sebepten kastım bu. Yani şer'en, küfre girmeye engel olan ve üzerinde ihtilaf eden mevzulardan birinden ötürü. Tevhül de bunlardan biri. Tevhül ne demek? Kişinin delil olmayan bir şeyi delil kabul edip yanlış yapması demek. Kişinin delil olmayan bir şeyi delil kabul edip yanlış yapması demek. Mesela bir ayet var. Örneğin misal olarak söylüyorum. Allah diyor ey iman edenler içkiye şüphesiz ki içki kumar, falokları şeytanın pisliklerindendir. Bu ayeti biliyorsun. Öyle değil mi? Bir ayet sonra diyor ki Allah hemen bir ayet sonra. Kim iman eder? takva ehli olur, iman eder, salih amel işler, iman eden, ihsan ehli olursa, yapmış oldukları günahlarda bir beis yoktur. Bir grup sahabe diyorlar ki, Allah bak, kim iman edip salih amel işlerse, takva ehli olursa, ihsan ehli olursa, yaptığı günahlarda bir beis yoktur. Diyor ve içki içiyorlar. Bu içki içen sahabeler de Bedir ehli olan sahabeler. Yani peygamberle beraber Bedir'e katılmış olan peygamberin vefatından sonra Peki bu ayet kelime niye iniyor? Bu ayet kelime şundan dolayı iniyor. Normalde içki ayeti haram kılın içki haram kılmıyor ya. Sahabe soruyor peki içki içip de ölen kardeşlerimiz ne olacak? Allah da diyor iman eden, salih amel işleyen, iman eden, takva ehli olan ve ihsan ehli olanların yapmış oldukları günahlarda bir beis yoktur. Öyle mi? Ayet şimdi açık. Ama adam luzun sebebini bilmediği için Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ömer'in hilafetinde oturuyor içki içiyor. Diyor ki bak Allah böyle söylüyor. Bunun ismi tevil işte. Tamam. Sahabede bunların tevilini kabul ediyor. Yani delil olmayan bir şeyi kişinin delil kabul edip Allah Azze ve Celle'nin hoşnut olmayacağı bir şey yapması. Tevil bu. İşte bu tevil nedir? Ne zaman geçerlidir? Ne zaman geçersizdir? Bu üzerinde ciddi manada ihtilaf edilen bir mesele. Bu sebepten ötürü biri derse ben bu meseleyi anlamam. Bu konuda bu adamın tevhidü olabilir. Vesaire vesaire. Kendisi o küfrü işlememek kaydıyla eğer onu tekfir etmezse bu adamın tekfir edilmemesi gerekir. Anlatabildim mi inşallah yoksa? Çünkü karışık meseleleri biliyorum. Yani anlamak için <gülüyor> insanın biraz kafası zorlanıyor. Ama anlatamadıysam tekrar anlatırım inşallah. <gülüyor> ...Müslüman olmayanın kestiği et noktası Yenim. Yenim. Yenim. Yok, yememeli Müslüman olmayanın kestiği et, normalde besmele çekse bile yenmemeli. Bütün var Nasıl? Bütün Nasıl abi? Niye Müslümanlar et. Müslümanların eti? Her tarafta Müslümanların eti nasıl? Normalde ye, yani yememek gerekiyorsa teslim olmak lazım. Öyle mi? Eğer Yenmemesi gerekiyorsa mühim olan bizim teslim olmamız. Yani sayısı çoğaldı diye. Veya bizi daha fazla zor duruma sokacak diye hani hüküm değişmez burada kesinlikle. Eğer yenmemesi gerekiyorsa yenmemelidir. Böyle ki toplumun kestiği bütün etler de bu şekilde olsa ki zaten et zarur et de değildir. Yani hani et yemeden insan yaşayamaz gibi bir şey de esas konusu değil. Ondan dolayı yenmemesi lazım. Tabi. Amcan niye kendisi olmuyor? <gülüyor> ben biraz Tamam geçmiş aslında bir Şey kardeşinizden sonra onda için Onun gömülmesi için. Evet. Evet. kardeşim gelsin sonra tamam. Ne <gülüyor> Şimdi normalde Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir cenaze için hiçbir zaman bir bölgeden başka bir bölgeye intikal etmemiş ya o bölgede o insanın cenazesini başka Müslümanlar kılmış peygamberimiz bulunduğu yerden ona rahmet okumuş veyahut o cenazeye gıyabi namaz kılmış yani Necaşiye olduğu gibi Necaşiye'nin namazını kılan hiç kimse olmadığı için peygamberimiz Necaşiye Medine'de sahabesini toplayıp e, gıyabi cenaze namazı kıldırmış bu sebepten ötürü cenaze esnasında bir yerden bir yere intikal etmek sünnet aykırıdır çünkü peygamber hele bir de orada Müslümanlar varsa o Müslümanın işlemlerini görüyorlarsa, oradan oraya intikal etmek sünnete aykırıdır. Şeyi sorduğuna gelince, bir Müslümanın bir müşriye istihbar etmeden, onun namazını kılmadan, şer'i işlemlerini yapmadan, onu toprağın dibine gömmesi caizdir. Bir Müslümanın şer'i işlemleri yapmadan, birini toprağın dibine gömmesi caizdir. Eğer diyelim böyle bir durum varsa, böyle bir vasiyet söz konusuysa, de o kardeşin de din alanında seninle savaşmayan seninle savaşanlara yardımcı olmayan dağırıyor, ya, dağırıyor. o zaman gitme boş ver <gülüyor> o zaman gitme mesela hocam gidiyoruz orda bir adet var he. o adam o çiriyor Yok. yok. E, ben de elimi hazırlayacağım o da bir fitne çıksın bir, şey bir şey olmaz tevhidi yaşarken biz çıkan fitneler mübarektir inşallah yani biz ahlakımızı muhafaza edelim İslami kimliğimizi muhafaza edelim. Kimseye yalan söylemeyelim. Kimsenin malına, ırzına, namusuna göz dikmeyelim. İnsanlarla ticaret konusunda Resulullah'ın emanet sıfatını kullanalım. Sırf biz tevhidi yaşıyoruz diye fitne çıkacaksa bu fitne mübarektir inşallah. Bunun ismi de fitne değildir. Bu tevhidin açığa çıkmasıdır. Sen diyebilirsin, ben müşriye zaten Fatiha okumak zaten bidattır. Lakin bidat olmasaydı da okumazdım çünkü bu yatan adam Müslüman değil. diye. Yani Müslüman okunur mu peki? Yok. Çünkü Peygamber aleyhissalatü kabir ziyaretlerinde mesela Peygamberimiz bir kabre gittiği zaman <gülüyor> diyor ki Esselamu aleykum ya ehle diyar. İnna inşaallahu bikum nahikun. neselullah lana ve lekumun afiyen. Size selam olsun ey bu beldenin ehli. İnşallah biz de size katılacağız. Sizin ve kendimiz için istiğfar ediyoruz. Ki bunu Hazreti Ayşe annemiz soruyor Peygamberimize. Hani bir ölü ölülerin yanına gittiğimizde ne diyelim? diyor Peygamberimiz de ona bu duayı öğretiyor. Ölüye Fatiha okumak bir bidattır. Yani sonradan hurafı olarak çıkmış bir bidattır. Sünnette aslı yoktur. Hocam, peki arkadaş soru da orası atlandı. Şey, müşriklerin mezarlarına e, gömülülür Normalde Müslümanın müşriklerin müşriklerin de Müslümanların mezarlarına görülmesi kesinlikle caiz değildir. Normalde Müslümanın müşriklerin, müşriklerin de Müslümanların mezarlığına gömülmesi kesinlikle caiz değildir. Ancak Zaruret durumu olur. Ya cenazenin sahibi ailesi de O cenazeyi vermez. Lakin bugün ölen Müslümanlar ölüm belgelerini çıkardıktan sonra yani diğer Müslümanları cinayet töhmeti altında bırakmamak kaydıyla <gülüyor> dağ başlarına ormanlara, çayırlara, bayırlara gömülmeleri onlar için en eftar olandır yani. Sıra <gülüyor> Şimdi adam ben çocuğumu önce koruyorum diyor. Sonra na günah diyor yolluyor. Fakat beşinci sınıftan çocuğu alıyor. Tamam. Ben bunları da günah diye alıyorum diyor. Tabuza başkaldırma. Ama küfür demiyor. Tamam. Bu adama, müslüman mu amel etmeye var, kâbun mu amel etmeye var. Adam çocuğunu okula yolluyor. Beşinci sınıfta çocuğunu çekiyor. Çekiyor. Lakin çekerken bu ha. amer küfür değildir diyor. Küfür değildir. Tabuza başkaldırmak ve günah olduğu için alıyorum diyor. Tamam. Adam tamam. sakındırıldığı halde okula çocuk göndermeye mi haram diyor? Yoksa sakındırılmadığı halde. Bak bu mesele çok yanlış anlaşılıyor. Mesela bazı hocalar diyorlar ki okula çocuk göndermek haramdır. Hı. Tamam. Eğer bu hocanın kastı okula her türlü çocuk göndermek haramdır olursa bu onu küfre sokar. Öyle mi? Lakin sakındırarak okula çocuk göndermek haramdır diyorsa. Yani bir Müslüman sakındırmalıdır. Sakındırdığını iddia ettiği halde çocuğunu gönderiyorsa diyorsa bu o zaman küfür olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ya yani bu adamın da burada günah olarak dedi, işte bu diyor. Yani sakındırmayı değil. Normal gönderiyor. Yalnız üstten başına şuna buna durdurmuyor mu diyor. Tamam. Sakındırarak haram diyor o zaman. Ben dediğime geliyor. O zaman bu kü... yani çocuğunu bundan dolayı alırsa bu küfre girmez. Ama yok normalde zaten çocuğa okul göndermekte bir şey yok, haram. Yani bir küfür yok. E derse bir onu okuldaki küfürleri gösteririz. Buna rağmen istiva ederse küfür olmadığını. dair o zaman tekfir ederiz. Bu bu okulda kükürler ne oluyor? yani baştan beri söylüyordu ama hani dışarıda mesela ikilerini aşağı duruyorlar orada anlığını söylüyorlar içeri girdikten sonra mesela diye süsliyorlar normal. şimdi normalde e, bir okullarda alay ve inkar kükrü var yani öğretmenler dersi çocuklara arz ettikleri zaman çocuklara Allah azze ve celle'nin ahkamıyla dalga geçen Allah azze ve celle'nin ahkamını inkar edecek şekilde dersi işliyorlar örneğin vatandaşlık dersi, örneğin milli güvenlik dersi, örneğin inkılap tarihi dersi, bunlara örnektir. Alay ve inkarın yapıldığı yerlerde Müslümanın oturması küfürdür. Bunu biliyor muyuz? Evet. Biliyoruz. İki, öğretmenler çocuklara sınıftaki derslerin müfredatında tağutu ve tağutu ilkelerini sevdiriyorlar. Bu küfür müdür? Küfürdür. Ve senin daha bilmediğin birçok küfür sözü işleniyor orada. Yani sen mesela küfür bayramlarına iştirak etmek. Adam diyor ki ben Çocuğumu küfür bayramlarına iştirak getirmiyorum Okulda küfür bayramı denilen şey Bir günden müteşekkil değil Bunun bir, bir hafta öncesi var Bir de bir hafta sonrası var Yani Her şeyle çocukların başına Beli olan bir şey Ayrıca mesela 2 sene önce yaşanmış bir olayı anlatalım 3 sene, sene oldu bu seneyle beraber 10 Kasım için e, Şey yapılıyor Çocuklara hani 10 e, Kasım günü gelmeden Bir şeyler öğretiyor öğretmen Hocanın biri şöyle bir şiir ezberlettirmiş Karanlığa güneşsin bir sönmeyen ateşsin sen ilahlara essin, benim sevgili adam bir tane adam da çocuğu evde okurken farkına varmış bunu işte o dönemde vakit gazetesine söylemiş onlar da bir haber yapmışlardı ben de orada görmüştüm bu da bu küfür değil de nedir yani bir çocuğa ve buna benzer onlarca şey var yani işte diyorum ya ancak bir çocuk adam çocuğunun yanında oturması lazım ki bunları görebilsin aksi halde karşıdaki adam 4-5 tane adam giriyor komünisti giriyor <gülüyor> Yahudisi giriyor, Masonu giriyor Misyoneri giriyor, Kurtçusu giriyor iti giriyor, her fahişesi giriyor Yani e, bir tane görmüştünüz herhalde Haberlere bir ara yansımıştı Kadın e, evli olmasına rağmen Üç tane erkek miydi? Üç tane erkekle ilişkiye girmiş Bunu da kitaplaştırmış e, Bu kadın çocuğa derslerini anlatacak bilemesin ki Anlatabiliyor muyum? Onun için yani e, ne tür küfürlerle Çocukların karşı karşıya kalacağını insan tahmin bile edemez yani okulun içerisinde Evet, tamam. mesela tekfir meselesini konuştuk mesela daha yeni. Mesela Kuranda bu vardı <gülüyor> tamam tekfirle ilgili, Sünnet, e, sahabi, Tamam mesela bunlarla tekfir edilir dedik daha tamam. Şimdi mesela böyle bir şey olay var mı veya bu günümüzdeki kür meselelerin içine kapsıyor mu tam bilmiyorum yani, o kadar tamam. o noktada ilmi yok yalnız. Ee, mesela 10 tane alim var dedi. Tamam. 10 tane alim, 7 tanesi bunu yapan insan küfür, amel işte, kafir tamam. oldu dedi. 3 tanesi dedi ki bu adam e, günah işlemiştir dedi. Tamam. Şimdi o bir 7 alimin görüşüyle o insan tekfir edilir mi veya edilmez mi? Biz o 7 tane alimin görüşüne değil, deliline bakarız. Yani o 7 tane alim bu çocuğu veya bu adamı niye göre tekfir ediyor? Tamam. Eğer delilleri kuvvetliyse, kitaptan ve sürü, şimdi alim durduk yere kimseye kafir diye mi? <gülüyor> Öyle mi? Mutlaka bir şeye dayanması lazım. Yani o dayanağına bakmamız lazım. Dayanağı eğer kuvvetliyse, o zaman biz onun görüşüne göre buna kafir diyebiliriz. Dayanağı kuvvetliyse, delili kuvvetliyse diyebiliriz. Alimin, olur yani. alimin görüşüyle değil, alimin deliliyle. Tamam mı? Tamam cümleler düzgün olsun ki tamam, Mustafa abi demesin biraz önce öyle dedik şimdi böyle dedik diye <gülüyor> alimin şeyleri değil görüşüyle değil alimin deliliyle yarın gideceğim inşallah İnşallah peki daha önce... tamam i̇nşallah yarın, değil yarın değil de bir sonraki sefer yarın sabah namazına çıkmam lazım benim yani mecburiyetten yani bir yani... Bu tarafı da dinlerim yani ee... birleştirmek... olur İki tarafı da dinlerim. İki tarafın da düşüncelerine bakarım. Nedir mevzu? Önce onu anlarım. Çünkü hani bilmeden hayır diye daha büyük bir şerre sebep olmak da kötü olan bir şey. İki taraf da böyle bir talepleri olursa bir dahaki sefere inşallah geldiğimde ben de gelirim, otururuz beraber konuşuruz. Meselemiz neyse eğer hakem olarak kabul eder, ederse iki tarafta inşallah <gülüyor> Tamam. Ama bazı şeylerden dolayı, bazı şeylerden dolayı, her şeyde de ayrı şeyde. Tamam. İnşallah biz daha yapıcı olursa. İnşallah. İnşallah. Biz abi olarak. Biz de iyi bir adam olacak. İnşallah. Baş göz İnşallah. Dediğim gibi iki tarafı da oturturuz, beraber konuşuruz. Aradaki çekişme veya Kur'an sünneti aykırı olan kimse her taraf birbirine helallik diler. Evet. Sorunu çözeriz. Olur inşallah. Olur. İnşallah. <gülüyor> Vallahi iyi olur, yani en azından bana getir. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım çünkü iflas etti. Acem Adana'da var, denizci. Tanıyormuş Aleykümselam. Tanıyor musun? Yani tanıyor muyum? Geçim gelmiştir yani. O zaman tanıyorumdur. Gelmişse yanıma tanıyoruz Yarın gideceğiz değil mi? Yolunlar diye bir şey arttırıyor e, Bilgisayara mail olarak bir, bir zahmeti koydum hocam Bir Müslüman kardeşimiz Bir bacımız da evlenmiş Heh. O bacımızın Frank'a e, oturumu varmış O zaman bunda Hı. Bizden kadar anlatamıyorum Estağfurullah ne demek ya 5 yaşında çocuğu var evet. e, Eski İşi, bayanın epi eşi yani Birinci işi. Bir abi bir gibi. saniye yapamadık. Bir saniye. Doğru yapmıyorsun. Sen ses gelmiyor, sesler karışıyor. Sen buyur. Abi. Birinci <gülüyor> eşinden olan çocuğu, birinci eşi güçlü olduğu için, ondan olan çocuğun onun elinden alabilmesi için <gülüyor> mahkemeye ve Fransa vatandaşı olabilme imkanına sahip olması gerekiyor. Bunu Demirci abi mi sordu? Yok, Denizci abinin yanındaki bir arkadaşı. Tamam ben Aynen bizzat yani. ondan dinleyeyim. İmkanım var yani hani onunla görüşme imkanım var. Bizzat ondan dinlesem yani tamam. olayın içinde olan şahıstan ona göre inşallah. E, şey yapsam eğer zaten mevzu karışık mevzulardansa ben tek başıma karar vermem. Tevhid ve Cihat rumuzlu arkadaşım. Ben interneti bilmem. Yani Tevhid ve Cihat rumuzunu abinin arkadaşı ee, e, tamam. Yani. Ben Onlardan bizzat dinlerim. Öyle bir imkanım var. Sorabilirim onlara yani. yani mevzu nedir? Ben hatta tafsiratıyla anlatırlarsa hı hı. ben inşallah onlara hı hı. cevap olarak veririm Allah izin versin. Hı. İnşallah. Hocam bir de okul meselesinde dedik ya. Hani dayan koşuyor. Kocuk ee, koruyandır. Sen tamam. koruduğuna dair. Tamam. O delilini sunup babaya edelim dedik. Tamam. Mesela bu aynı konum. Askerlik içinde mi geçeriz? Yok. Veya askerlik içinde şey var mı, da hocam? <gülüyor> Okul ayrı, askerlik ayrı, o ayrı, kabillere tapınmak ayrı. Her birinin delili ayrı. Kendisi ayrı, vakası ayrı. Bak, biz eğer itikadımızda toptancı bir mansara sahip olursak, her zaman yok çok keskin gideriz, ya da çok keskin döneriz. Öyle mi? Genelde de öyle oluyor. Yani ya birileri çok keskin gidiyorlar ya da bir yerden çok keskin bir almak zorunda kalıyorlar. Lakin biz her meseleyi ayrı bir asla, ayrı bir usule oturtursak o zaman iş değişir. Askerlik meselesindeki asıl mesele küprü dost edinmek. Öyle mi? Anayakal düzenin yani korunmasından, devamından yana onların yanında yer almak. Bu sebepten usulü küfür. Tamam. Ve bir insan askerde bulunduğu müddetçe... Biz onun yakinen ikrahını bilmediğimiz müddetçe biz ona küfürle hükmederiz. Böyle Müslüman olsa bile. Şimdi hocam şöyle diyeyim. Hani i̇çim giderse mesela sualimde biz ders tamam. Tamam. tamam. Babam var. Beni polis kele, götürdü askeri. Tamam. Tamam. Ondan sonra Müslüman'ım dedi ki bu adam kur hani işledi mi işlemedi mi veya seçilmedi tamam. bu adamlar. Sualim diyor ki bu adam kardeşim bu adam Müslüman, evet. ben bunun serbest kalacağını bildiğim halde, tamam mı, serbest kalacağını bildiğim halde, e, serbest kalsak açacağına inanmıyorum dedi, Tamam. Firar edeceğine. Tamam. Öyle inanmak zorunda zaten, inanıyorum şimdi, değil. Şimdi, Müslümanda asıl olan Esnizandır. Şimdi hocam, bu adam <gülüyor> firar etmedi. Tamam. Mesela, e, firar etmedi halde, mesela bir kişi askere gideni her halde tekrar ediyorsun. Tamam. Eee ikinci bu adam ihraam var dedi. Tamam. Askerdeki adam ihraam var dedi. Tamam. Onun için ben bu adamı tekrar etmiyorum dedi. Askerlik küfür. He. Lakin askere giden ikrahi olduğundan ötürü kendi gitmiyor ama. Hı. Kendi bundan beri ben gideni bu sebepten ötürü tekfir etmiyorum dedi. Elli kelepçeli o sürdüğü zaman da kaçacağını inanıyor dedi. Tekfir etmiyorum dedi. Tamam. Hocam bir Ondan Hı. sonra ee, üçüncü şahıs da babam da dedi ki oğrandan haber geldi askerizden mesela çarşı iznindeydi. Tamam. bu adam hala derse bu adam hala mesela sevgidi var derse bu adam ne olacak hocam? bu adam eğer kendisi askerlik yapmıyor askerliği tasvip etmiyor askerliğe küfür diyorsa herhangi bir şahsı ikrah var mıdır yok mudur veya ikrah vardır şüphesinden ötürü tekfir etmiyorsa şu günümüzde yapmış olduğu yanlıştır söylemiş olduğu itikat bozuktur lakin kendisi küfre girmez bundan dolayı nasıl bunu nasıl an, anlamak için söyleyeyim inşallah evinde hangi fıkıh kitapları var senin örneğin Tabi, Ö isim önemli değil yani dört tane ayrı ayrı mezhebin fıkıh kitaplarını önüne al ikrah babına aç oku eğer sen son noktaya koyarsan ben de bu adamı tekfir edeceğim. Tamam? İkra'ın haddi nedir? İkra'ın sınırı nedir? Nereye kadar ikrahtır, nereye kadar ikrah değildir? Sen son noktaya koyabilirsen... Acaba oğlan. Yanlış anlaşılır bak. Ben diyorum ki, bu adam... E... Diyor ben seni çok iyi anlıyorum. Ben meseleyi çünkü yeni adam... dinlemiyorum ki. Bu adam benim... Kaçma imkanım olup kaçmadığımı... İkra'ın şartı ortadan kalkar Tamam. Adama göre kalkmam... Ha, tamam adam evet. tamam. Dedi. Şöyle mi diyor adam Ben bu adamın ilk imkan olduğunda kaçacağını biliyorum evet. Ama eğer imkan olup da Kaçmazsa kafirdir diyor Normalde böyle diyor evet. Evet. Sonra biz bu adama bunu Ispat ettik i̇spat ha, o zaman küfre gider Lakin ikrahtan dolayı Ben tekfir ediyorum derse Yine küfre girmez Anlatabiliyor muyum Diyor, anlatamadım gibi görünüyor. O <gülüyor> Anlamadım abi. <gülüyor> Bak, evet. yok, yok, bunun sorununu ben söyleyeyim inşallah. İslam tarihinin hiçbir aşamasında şu 21. yüzyılda olduğu gibi insanların tekfirden konuştuğu hiçbir dönem gelmemiş. Haricilerin dönemi hariç. Anlatabiliyor muyum? Sadece alimler tekfir meselesinden konuşmuşlar. Alimler de her şeyi tir tir titreyerek konuşmuşlar. Anlatabiliyor muyum? Alimler de her şeyi tir tir konuşmuşlar. Lakin maalesef günümüzde hiçbir yerde İslam devleti olmaması, insanların her tarafta akın akın küfre girmesi, şirkin küfrünün her tarafta yayılmasından ötürü, bazı iyi niyetli Müslümanlar da itikadımızı koruyacağız diye sırf tekbir meselesini kendilerine gündem yapmışlar. Bu problemler buradan kaynaklanıyor. Ama ben sana söyleyeyim, Bak Allah'a da şahit tutarak söylüyorum. Şayet benim okumuş bir insan olduğum açığa çıkmamış olsaydı kafamı keserdi bu meselelerde konuşmazdım. Bana mı? Yani Allah beni bununla mükellef tutmamış. Resulullah bunun ahkamını kimseye öğretmemiş. Şayet bu dinin usulünden olsaydı, herkesin bilmek zorunda olduğu meseleler olsaydı, Peygamberimiz her insana bunu öğretmek zorunda olurdu. Öyle mi? Madem öğretmemişse o zaman demek ki bu hepimizi bağlayan meselelerden değildir. Anlatabiliyor muyum? Bu karışıklık da buradan kaynaklanıyor. Yani o geldi beni bundan tekfir etti ben gittim onu şundan tekfir ettim o falan Sebebe her şey. Sebebi bu keşmekeş biz üstümüze düşeni yapıp tevhidi yaşamakla mükellefiz. Anlatabiliyor muyum? Biz üstümüze düşeni yapıp tevhidi yaşamakla mükellefiz. Bu bir soru daha miyim? Buyur abi. İsim neydi? Emin. Emin. Arkadaşın bir soru okula gönderdi. Bir Önceden diliyorduk bunlar yani. Tamam. Sonra yani günü gelince gönderdik. Biz ona tamam. söyledik. Mesela ben gittim, Konuştuk. O da bir hata inşallah. Ah, Anlaya çalışacağız sonra. dedi. Tamam. Yani zaman geçerken yok. Daha sonra bir ona dedi